Çıkkası Merhaba Kainat Bugün 16 Haziran Çarşamba Yıl 2010 Ay 6 Gün 167 Hızır 42 1431 Hicri Recep 4 1426 Rumi Haziran 3 Güney rüzgarlarının esmesi Yağmur Günün dizeleri Çalışsa bin sene bülbül gibi karga Fasih olmaz Balonla asumana çıksa bir Adem Mesih olmaz Eşref Günün Tarihi 47 yıl önce bugün 16 Haziran 1963'te ilk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Treşkova Vostok 6 gemisiyle uzaya fırlatıldı. Yemek Listesi Gün 167 Türlü sigara böreği, salata, komposto. Büyük, Büyük Saatli, saatli Marif tarifi. Takvimi Herkes Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Radyo Açık Gazetesi bunun 94.9 aynı zamanda da Açık Radyo.com'dan yayın yapıyoruz Hepinize günaydın Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz Günaydın günaydın. YouTube grubundan Sunday Bloody Sunday adlı parçayla da açılışımızı yaptık durumun mana ve ehemmiyetine oldukça uygun düşüyordu. Çünkü 38 yıl önce Kuzey İrlanda'da 13 Katolik İngiliz ordusu tarafından gaddarca öldürülmesi silahsız gösteri yapan kişilerin katledilmesi birçok insanın da yaralanmasıyla sonuçlanan İngiliz tarihinin Britanya tarihinin diyelim en korkunç olaylarından birinin 38. yıl dönümünde nihayet kanlı pazar için bir özür dileme gelmiş. 1992 yılında London kentinde kentinde meydana gelmişti olay ve Kanlı Pazar diye biliniyor zaten U2'dan da çaldığımız parça bunun üzerineydi. Sunday Bloody Sunday adını taşıyordu. Pazar Kanlı Pazar diye. ...Türkiye'nin de ve başka ülkelerin de tarihlerine ısıtık tutacak nitelikte çok vahim bir olay. Başkan, Başbakan David Cameron parlamentoda yaptığı konuşmada soruşturma nihayet tamamlandı demiş. Olaya karışan askerlerin hayatlarının tehlikede olduğu iddiasının doğrulanamadığını söylemişler. Yani 38 yıllık bir araştırma öldürülenlerin lehine sonuç vermiş. Geç gelen adalet adalet değil midir? Yoksa adalet midir bilemiyorum ama en azından tabi aslında burada bir araştırma soruşturmadan çok e, politik bir karar var çünkü e, yani kanlı pazar olaylarının neden kaynaklanmış olduğuna dair üç aşağı beş yukarı hiç olay değer almayan benim bile bir fikrim vardı yani bu çok gizli saklı üzeri örtülmüş bir durum olmaktan öte galiba e, devletin aldığı politik bir kararla ilgili. Tercih var yani. Tamamen öyle daha önce de almış olduğu bir hı hı. karar vardı tercih vardı yani uzun bir şey açılmıştı ee, soruşturma sözü ona ve tamamen şeye de gönderilmişti ee, yani komisyona sevk edilmişti bu sizin kuşağın sizin neslin çok iyi bilmediği hı hı. bir şey ama komisyona gönderdin mi bu iş biterdi bir lordun zaten biterdi bu, derken. Yani üstü örtülürdü. Mesela yargıç e, bir lordlardan biri, şimdi adını hatırlamıyorum. Bunu e, şey yaptılar, sonuç olarak uyuttular ve yıllar yılı sürdü. Yani tamamen silahsız olan e, insanların hiçbir tahrik olmadan üzerlerine ateş açılan korkunç görüntüler hala da... Var gösteriliyor. Bunu ve efendim... tabi İrlanda, İrlandadaki ayrılıkçı hareket, İngiltere, Birleşik Krallık vesaire üzerinde de çok ciddi etkileri olan olaylardan birisi oldu değil mi? Yani e, aslında tarihsel olarak bütünlüğünün içinde de ciddi bir yeri var. Bu kanlı pazar olaylarının. Evet 2000 yılında bu radyoda program yapmış ve üzerinde de konuşmuştuk. Şimdi gene konuşma fırsatı buluyoruz. Önce istersen İngiliz Başbakanının, Britanya Başbakanının konuşmasına bir azıcık kulak verelim. Mr. Speaker, I am deeply patriotic. I never want to believe anything bad about our country. I never want to call into question the behavior of our soldiers and our army, who I believe to be the finest in the world. <gülüyor> And I have seen for myself the very difficult and dangerous circumstances in which we ask our soldiers to serve. But the conclusions of this report are absolutely clear. There is no doubt, there is nothing equivocal, there are no ambiguities. It was wrong. He finds that there was some firing by Republican paramilitaries, but none of this firing provided any justification for the shooting of civilian casualties and he finds that in no case was any warning given by soldiers before opening fire. Something we feel we have learnt about rather than lived through. But what happened should never ever have happened. The families of those who died should not have had to live with the pain and the hurt of that day and with a lifetime of loss. Some members of our armed forces acted wrongly. The government is ultimately responsible Evet Britanya'nın yeni başbakanı David Cameron'ın derinlemesine üzgün olduğunu ve bunun için özür dilediğini belirten kanlı pazar olarak tarihe geçmiş olayın hakkında özür dilediğini belirten konuşmasına yer verdik. Tarihi bir gün aslında. 38 yıl sonra nihayet adalet başlığını atmış mesela The Guardian gazetesi. Baş yazılarından birinde de olayların, olayın sorumlularının soruşturulup cezalandırılması gerektiğini de savunuyor. Bu çok Hı -hı. önemli bir şey. Yani sadece Başbakan'ın özür dilemesiyle yetinilmeyeceğini. Hükümet adına özür dilemesi yani şey diyor ki Başbakan David Cameron <Gülüyor> Muhafazakar Parti'nin yeni başbakanlığa gelen baş e, başkanı, genel başkanı. E, yani hiçbir şey olmadığı halde askerler e, e, çok net bir şekilde ortaya çıktı ki Yargıç Lord Saval'ın 12 yılda hazırladığı raporda e, e, İngiliz askerlerinin silahsız göstericilere hiçbir uyarıda bulunmadan ateş açmasının Asla meşru gösterilemeyeceği ve askerlerin olayların hemen ardından yapılan soruşturmada yalan söylediği sonucuna varılıyor. Bu yalanlara bunca yıl sonra, ta 38 yıl sonra bile olsa varılması son derece önemli. Tabii farklı devletler yasaları uygulamalı demişti. The Guardian gazetesi karşı gelmemeli. Devlet kendi vatandaşlarını öldürürse... Devletin kendisi ve memurları yaptıklarının hesabını vermeli diyor. Bu buradan pek çok ülkeye, Türkiye'ye de bu arada önemli dersler çıkarabiliriz. Onun için biz de ön plana aldık bu kanlı yani pazar. Aslında 1972'de ya. olanlarla ilgili olan şey işte bir grup insan hakları aktivistinin bir bölgede eylem yapıyor olması. Eylem sırasında da ne olduğu belirsiz bir ateş açılıyor. İngiltere'nin şu ana kadar tezi şuydu değil mi? İram militanlarının. İngiliz polisine ateş açtı ve bunun üzerine çatışma çıktı istemeden. Ee, bu şekildeydi en azından ilk yapılan. Ve silahlıydılar şeyler. diyor. Silah ate Tabii, ateş, silahlıydılar ateş ettiler. Tabii silahlıydılar ve evet. ateş ettiler. Bunun üzerine başladı bu olaylar. Deniyordu. diyor. Ki bu üç aşağı beş yukarı galiba hemen hemen bu tip provokasyonların hepsinde olan şey hangi tarafın ateş açtığının bilinememesi ve bu konuda konuşma gücünün devlette olması. Bunun ama çok net etkileri de olmuştu. Bildiğim kadarıyla yine sen e, doğal olarak çok daha iyi hatırlayacaksın. Ben hatırlamıyorum sadece okuyabildim. E, İrlanda'da ve İrlandalılar açısından <gülüyor> İngiltere'de yaşayan... ...ciddi anlamda İran'ın anlamı ve değeri üzerine e, değişen bir tartışma yaşandı. Pek çok insan İran saflarına geçmeyi tercih etti, karar verdi. Ve e, İngiltere açısından da işlerin epey zorlaştığı bir sürecin başlangıcı oldu. Evet, yani Kandı bu Pazar. E, her şeye rağmen çünkü bu... E... Bütün uyutulmaya alışık özellikle modern çağdaş demokrasilerde çok kuvvetli bir propaganda mekanizması işletiyor devletler ve medyada uyumlu bo boş boyun eğen bir medya ve bununla kamuoyunu ikna etmek mümkün oluyormuş gibi gözüküyorsa da herkes biliyordu orada. Yani görüntüler de ortadaydı çünkü son derece masum gencecik insanların göz önünde güpe gündüz katledilmesi olayıydı. Şimdi tabii bunun 12 yılda nasıl hazırlanıyor bu rapor? Askerlerin yalan söylediği nasıl ortaya çıkmadı bu kadar zaman hiçbir uyarı olmadan filan. Yani koskoca Britanya Ordusunun Birleşik Krallık Ordusunun kraliçe adına yalan söylediğinin de ortaya çıkması bir hayli zaman aldı fakat şimdi Guardian'da diyor ki servilerin bulguları da bu sürecin bir parçası yaptıkları. Yani hesap verilebilir olmak demokrasinin en temel şey modern toplumların. Yeterli vakalar savcılar tarafından dikkatle incelenmeli yeterli kanıtlar bulunursa ki aradan geçen bu kadar zamandan sonra bulunamayabilir demiş. Deride 1972'de masum insanları öldürenler yargılanmalı diyor. gardin peşinde yani. Hala 1972'de zaman aşımına falan uğramıyor yani bu iş. Hı hı. Siyasi yararları ne kadar büyük olursa olsun adaletin önüne geçmesine izin verilmemeli demiş. The Times gazetesi farklı düşünüyor. Özür dilenmesi, pişmanlık duyulması gerektiğini söylüyor ama yargılanmasın diyor. The Times gazetesi çok muhafazakar. Meşru değildi, kanlı pazarda yaşananlar demiş. Meşru gösterilemez. Ama gerçek ve intikam almaya da tek tek askerleri yargılamak adaletsizliği sadece biraz daha artırır demiş. Neden? Yani ortada artık bir suç olduğu ve bu suçun devlet tarafından işlendiği netleştiyse, hani bununla ilgili kararı veren ve uygulayanlarla ilgili de soruşturma yapılması zaten hukuk devletinin gereği değil mi? Evet The Times biraz fazla muhafazakar davranmış ama her yerde çıkar basın özgürlüğü. Var Devletten çok devletçi kraldan kraliçeden çok kraliçeci bu mu oluyor acaba? Biraz böyle. Ee, yani mesela Daily Telegraph'ın ona karşı cevabı da şu olabilir. Kanlı Pazarı takip eden yıllarda İRA yani İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun eylemleri ve eylemlerde ölenlerle yaralananların sayısını hatırlatıyor. Bunlardan da tabi. Belli ölçüde sorumluluk payı düşecektir bu olay o kadar büyük bir adaletsizlik kanayan bir yara haline geldi ki hemen ondan sonra işte senin de biraz önce söylediğin gibi İRA'ya İRA saflarına geçmeler arttı İRA'nın şiddet eylemlerinde ölen pek çok masum insan da oldu evet. yani uzun bir şey yol açtı bu yani, pek çok tepkimi İRA'nın mesela söyledikleri arasında daha sonra olayla ilgili şunlar da var ee, savcının şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi İRA örgütçüsü olduğunu söylemiş İRA bir noktada mesela. Çünkü e, hiç olmadığı kadar büyük katılıma evet, yol açmış. o ölenlerin de aslında hesabının sorulması bile gerekebilir. İşte ondan korkuyordur belki de şey gazete, The Times gazetesi. Burada kessek, özürle filan bitirsek demeye getiriyor. Bu uh, Independent gazetesi bugün tarihi bir sayı çıkartmış NUSA. Hı hı. Yani tam 10 sayfa ayırmış bu konudaki haber ve yorumlara ve olayın yaşandığı dönemde de orada muhabirlik yapan Robert Fisk'in yani Kuzey İrlanda'da muhabir olan Robert Fisk'in bir yorumuna yer vermiş. Şunu diyor, Fisk, olayın anısına yapılan bir heykelin arkasında yıllar önce tek ihtiyacımız hakikat ve yaralarımızı iyileştirmek için yardım. Diye bir not gördüm bir heykelin arkasında diyor. Dün bunu elde ettik mi diye sormuş yani başbakanın bu Lord Seville raporundan sonra özür dilemesi üzerine yeterli miydi diye sorup şöyle bir cevap veriyor. Filistinlilerin 1982'deki Sabra ve Şatila katliamı karşılığında ebediyen alacağından daha fazla olduğu kesin. ...ya da 1996'da İsrail top mermilerinin bir Birleşmiş Milletler binasına sığınan... ...101 kişiyi katletmesiyle ilgili soruşturma talep eden Kana, Lübnan'daki Kana Aha. katliamından bahsediyor. Onun alacağından da daha fazla. Ama en azından Derry halkı haksız bir şekilde ölenleri umursuyor. 2003'te Amerikalılar Irak'ı işgal ederken Amerikalı askerler Felluce kentinde gösteri yapan Iraklıların üstüne ateş açmış... 14 kişiyi öldürmüşlerdi. Üzerlerine ateş açıldığını iddia ediyorlardı. Daha sonra yapılan araştırmalar bunun yalan olduğunu gösterdi. Birkaç gün sonra Deri'deki eski bir dostumdan telefon aldım. Ölen Iraklıların acılarını paylaşmak için kanlı pazarda ölenlerin yakınlarından oluşan bir heyetle gelmek istiyorlardı demiş. Çok e, tuhaf insanın içini burkan bir dayanışma örneği. Amerikalıların Iraklıları umursadığını düşünmüyorum. Ama kanlı pazarın İrlandalıları, Iraklıları umursuyordu demiş. Bu çok önemli bir nokta. Aslında Fisk'in yazısı tam da e, bütün süreci anlatan başlıkla e, sunulmuş. Bence o da gerçekten önemli. Masumun suçlu, suçlunun ise masum haline geldiğini söylüyor. Fisk, e, çünkü kimin suçlandığı, ne şekilde suçlandığı, bütün bu propaganda makinesi deyip durduğumuz... E, Kamuoyunu etkileyebilme gücü kitlesel iletişimin kimin elinde daha fazla olduğu ve kim tarafından kullanılabildiğiyle çok ilişikli. Ee, ama yine de herhalde burada önemli bir şey oluyor olduğunu söylemek gerekiyor değil mi? Bu yüzleşme dediğimiz süreç aslında hiç öyle hafife alınacak ya da önemsiz bulunabilecek bir süreç değil. Çünkü aslında bu yüzleşmeler tam da sağlıklı ilişki kurulabilmesi için gerekli altyapıyı ortamı sağlıyormuş gibi görünüyorlar. Yani 1972'den sonra 98'de tekrar açıldı. Ya O kadar zor işleyen bir süreç ki insanın hakikaten aklı almıyormuş gibi ama bizim gibi ülkelerde yaşayanlar için son derece makul bir şey. Yani da. Daha yeni her gün bağlanıyoruz. İşte Ankara'ya doğru yürüyen kayıp aileleri var. Bu insanların çocukları gözaltına alınmışlar ve gözaltına alındıktan sonra bir daha ne haber alan olmuş ne gören olmuş ortadan kaybolmuşlar. Ve bunlarla ilgili devletin yapmış olduğu bir açıklama yok. Nerede oldukları belli değil. Ne şekilde öldükleri mi, Öldük, ölüp ölmedikleri bile belli değil. Bunların hepsi bir arada yaşanabiliyor. İnsanlar Ankara'ya doğru yürüyorlar. Tam da bunun için, bu yüzleşme için yürüyorlar. Buna, buna benzer yüzleşmeler hakikaten toplumsal sağlık açısından ve tabii ki bireylerin sağlığı açısından gerçekten önemli. Bunları görmek gerekiyor herhalde sonuçlarıyla ve bütünüyle birlikte. Evet yani Kuzey İrlanda'nın İngiltere'ye değil İrlanda Cumhuriyeti'ne bağlanması gerektiğini savunan bölgedeki Katolik toplum açısından bir dönüm noktası olarak görülüyordu diyor. BBC'nin yayınında da söylenen o. 300 milyon dolar harcanmış İngiliz ve Britanya halkının cebinden ve bunca yıl sonra 90'lı yılların sonunda Kuzey İrlanda Barış Anlaşması'nın imzalanmasına değil İngiltere'ye bağlı kalmayı sürdürmek isteyen protestan toplumuna ayrılmayı savunan İrlanda milliyetçisi Katolikler arasında şiddet olayları çok sayıda ölüme yol açtı. Yani yasal işlemde başlatılması gerektiği aşikar senin de e, önemli belirttiğin gibi benim de katıldığım gibi Buradan e, Türkiye'ye ve başka ülkelere pek çok derste çıkarılabilecek bir şey. Çok zor işleyen ama sonuçta da doğru işleyen bir süreç olduğunu söylemeliyiz. Bunun arkasında duran aktivistlere de büyük bir saygıyla er verin. Türkiye'deki gazetelerde ve televizyonlarda bundan bahsedilmemesi de... Çok ya... normal sayılabilir. Çünkü e, Türkiye'nin de aslında yüzleşme dediğimiz bu süreçle ilgili genellikle e, ana akım medyası ge gerilir bu tip durumlarda. Çünkü... Ee, tam bizim yaptığımız gibi bu tip defterlerin tekrardan hatırlanacağını, Türkiye'nin nelerle yüzleşmediğini ve devletin nasıl politikalar izleyip nasıl e, cinayetlere karışmış olma ihtimalini olduğunu gayet iyi bilir. Diyarbakır cezaevi olaylarına Cezayir benzemiyor mi? mu bir miktar sonuçları açısından? Kanlı pazar diye de düşünmüyor değilim mesela. Hani e, Türkiye'de Kürtlerin ciddi anlamda devletle ortada büyük bir sorun olduğunu kitlesel olarak Algıladıkları gördükleri durumlardan biriydi mesela yüzleşebildik mi? Hayır. Kanlı bir Mayıs'a da benziyor. Ya da ya da işte bunca kayıp ve bu kayıpların ailelerinin e, aylarca, yıllarca e, job gazla dağıtılmaya çalışıldığı, bunların yalan olduğunun yüzlerine söylendiği, çocuklarının devlette hiçbir ilişkisinin olmadığı söylendiği ve şimdi ise bunu sadece büyük bir sessizlikle karşılandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bütün bunlar. ...niye bir yüzleşme gerektiğini galiba... 3 aşağı 5 yukarı gösterdiği gibi... ...medyanın niye bu haberleri vermediğini de göstermiyor Göstereyim mu? Göstereyim ...yani burada çok kişisel bir... ...spekülatif nitelikte bir şey de söyleyeyim... ...bilmiyorum... E, ...paylaşır mısın ama... ...ya da Volkan'a da... E, ...bunları okumak ve paylaşmak... ...beni en azından rahatlatıyor... ...kişisel olarak... ...bu, <gülüyor> bu benim yüreğime su serpen şeyler bunlar... ...David Cameron... E, yani ...kendisinin son derece... ...kendime göre... ...sahada buluyorum ama böyle bir... ...sesi yayınlamaktan da mutluluk... ...duyuyorum. Devlet Cameron'ın... ...devlet adına özür dileyen sesi... ...bu açık... ...gazete mikrofonlarından... ...yayılıyorsa dinleyicilere... ...bu rahatlatıcı bir şey çünkü adalet duygusu toplum, e, toplumun üzerinde durduğu en temel duygu ve bunun sağlanmadan, bunlarla yüzleşilmeden hesap verilmeden bir yere gidilebilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu da psikolojik olarak insanı rahatlatan bir şey. Neyse terapimizi bu şekilde yapmış olduk. u da dinledik. Bu, kapandığı anlamına gelmiyor yaralar ama. Yaraların kapanma ihtimali yok ama adalet arayışı ve e, devletin Şiddet adaletten yana davranma isteği bence çok önemli yani çünkü vatandaşlarla kurulan ilişki tam da bunun üzerine el sıkışmamız bunun üzerine hukuk dediğimiz Kontrat şey bunun üzerine böyle, kuruldu. Evet, doğru. evet devam edelim diğer haberlere de aslında Kırgızistan'da gömülenler sayılmamış. Evet. Muazzam bir insanlık trajedisi de gözlerimizin önünde. O önünde mi bilmiyorum aslında o da pek gazeteler. Arkalarda bir yerlerde Doğrudur, birileri söylüyorlar. Muazzam bir trajedinin yaşandığı aşikar özellikle El Cezire televizyonunda dehşet verici görüntüler var. Yani gündelik insan hayatında fevkalade ağır karşılanabilecek şeyler var. Yani ölü sayısıyla ilgili resmi rakamlar resmi rakamların üstünde açıklaması yapmış. Buna ne diyorsun? Ya ne diyeceğini bilemiyor insan hakikaten. Yani. Ölü sayısı yok ama mesela Kızıl Açın bu konuda bir açıklaması var. Kırgızistan'da tahminen birkaç yüz kişi öldü diyor Kızıl Aç. Onlar da tabii ki bilmiyorlar. Ortada çeşitli spekülatif rakam var sadece. Ya yani hükümetin resmi sözcüsü işte bu yeni eskisini deviren bir kadın geldi işte yerine Rosa Otunbayeva o demiş ki resm yani başbakan konumunda ben ölü sayısının resmi rakamlardan daha fazla olduğuna inanıyorum demiş kendisi şu anda başbakan olan birisi yani henüz Söyle. daha devlet ve o resmiyetin içinde belli kendini hissetmiyor diye yorumlanabilir mi ne bileyim Ne bileyim, ben de anladım ölenlerin yakınlarının cenazeleri aynı gün toprağa verdiğini biliyorum toprağa verilenlerin kaydı yok demiş yani gömülenler sayılmadı demiş Oş ve Celalabad kentlerinde silah seslerinin kesildiği kent merkezlerindeki barikatların kaldırılmaya başlandığı da duyurulmuş ama yani sayıyı öğrendik mi şey sayısını göçenlerin sayısını böyle bir şey de bilmiyoruz ama e, yüz binlerden Bahsediliyor onu söyleyebilmek mümkün 275 bin diye bir rakam var Evlerinden kaçıp Gitmesine hı hı. yol açan Etnik çatışmaları sona erdirin Demiş Birleşmiş Milletler Tabi baş ne Diyorlar herhalde, herhalde. Birleşmiş Milletler'e Bunu yapınca Ve Mülteciler Dairesi Sözcüsü Andrei Mahiçiçi Diye birisi barış ve kamu düzeni Hızla sağlanmazsa çok daha fazla kişi evlerinden kaçacak ya da Özbekistan sınırını geçmeye çalışacak demiş. Kimse kabul etmiyor ama çok iyi bir iyi haber var. Amerika üst düzey bir diplomat gönderiyormuş. Yani Bu i̇htiyaç şey... belki diplomat mı burada? Ne olduğunu hala anlayamadık değil mi? Yani e, Kırgızlarla Özbekler arasında ne gibi sıkıntı var Kırgızistan'da orasını bilmiyoruz. Henüz. Evet ee, yani en az 170 kişi 1700'den fazla da insan yaralandığı bildiriliyor ama kızıla çok daha yüksek olduğunu söylemişti işte sen de söyledin. Toplu ee, mezarlara gömülmüş insanlar zaten. Ee, Türkiye'deki gazetelerde e, net olarak Özbeklerin e, durumuyla ilgili büyük haberler görmek mümkün. Yani dünya medyasındakine göre biraz daha sert haberler var. Baltalarla parçalanan cesetlerin üst üste yığıldıkları vesaire Ya dair görgü tanıklıkları vardı bugün gazetelerde Birleşmiş Milletler sözcüsü Robert Colville'de Kırgızistan'da başka etnik grupların da gerginliğin içine çekilebileceğine dair uyarıda bulunmuş Sorunun evet, sınır ötesinde yayılması halinde Tacikistan ve Özbekistan'daki etnik azınlıkların da tehlike altında kalacağını kaydetmiş Orta Asya'da büyük bir şey bölgesel bir uzurçsuz da Bu arada Rusya'da müdahale değil. hazırlıkları içinde olduğuna dair bazı Rus yetkililerden şeyler de geliyor, açıklamalar da geliyor. Ama Roza Otumbayeva da geçici lider olan kadın Rus ya öncülüğündeki güvenlik grubu barış gücü birlikleri göndermeme kararı aldığını açıklamış. Amerika üst düzey bir diplomat gönderiyormuş. Orada dolaşacakmış diplomat. Ne demek bu Bilmiyor. Fakat olayların çıkış nedeni olarak verilen şeyi Voice of America'da okudum. Öyle mi? Söyleyeyim mi? Lütfen. Bir Kırgız'la bir Özbek arasında ödenmeyen taksi ücreti kavgasıymış. Yani bu uzun süredir orada ciddi bir etnik çatışma olduğunu anlatıyor herhalde. Eğer evet. böyleyse çünkü... Evet. Hani bundan bu çıkamayacağına göre başka bir şeyden bahsediyoruz. Kırgızlar bu arada nüfusun %70'ini oluşturmaktaymışlar. Ülkede Özbekler %15'ini e, ve e, iki grup arasında aslında temelde anladığım kadarıyla toprakların hangi kısmının Kırgız, hangi kısmının Özbek olduğuna dair de bir tartışma uzun süredir varmış. E, en sonunda 90'da buna benzer bir çatışma yaşanmış ve yine yüzlerce kişi ölmüş. Evet beş buçuk milyon nüfuslu bir şey ama tabii güneyde Oş ve Celalabad ise çok daha yüksek oranlarda olduğu belirtiliyor. Çünkü güney Özbeklerin evet. yoğun yaşadığı bölge. Evet. Ee, ama bütün bunlar ne manaya geliyor ve bu toprak gerginliği neden kaynaklı belli değil. Bu arada Özbekistan ise sınırı kapalı tutmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler de bu konuda bir çağrı yaptı. Lütfen sınırı açın bu yüzlerce kişinin ölümü anlamına geliyor olabilir diye. Ama açmıyorlar. Açmıyorlar. Ee, Özbekistan neden Özbekleri diğer tarafına sınırını tutuyor? Hani bizim bildiğimiz e, Türkiye klasiği başka türlü bir şeydir çünkü. Falan filan diye de hani anlamakla ilgili ya coğrafi ve kültürel zorluklar var ya da... E... Niye onlar da Türk? Niye anlayamıyorlar? Ah, hep unutuyorum ben. Değiller artık. Şu haberlerle ana akım medyası bile Türkiye'nin kabul etti. Özbekler, Özbek. Kırgızlar, Kırgız, Tacikler, Tacik bir de Türkler diye birileri var orada. Ahıska Türkleri diye geçiyor genellikle. Bir ee, de orada yaşayan bazı Türkler var. Onlar da Türkiye tahliye, Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye onlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onlar da buraya Büyükelçilik tarafından zaten tahliye edildiler. Ya yani ediliyorlar hala daha. Çünkü doğrusu. çeteler onlara da Türklere ait iş yerlerine de saldırmışlar. 6000 Türk yaşıyormuş Kırgızistan'da yaklaşık olarak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yani. Hı hı, tabii ya yani etnik olarak hangi gruba mensup oldu ayrı bir şey ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Evet orada gömülenler de sayılmadı diye bir haberler arasında. Evet Kırgızistan'dan şimdilik burada bırakalım. Çoktan sonra herhalde Kuzey Kore'nin herhangi bir yaptırım ihtimalinde buna silahla karşılık vereceğini açıklamış olması var. İran gemileri İsrail'e gidiyor ise İsrail bu gemilerin provokatörlerle dolu olarak... Ee, geleceğini düşündüğünü ve buna göre davranacağını resmen açıkladı. Ee, Avrupa Birliği'nden de 3 Avrupa Birliği ülkesinde çeşitli karışıklıklar olabilir diye e, bir uyarımı demek lazım. Bu neyi anlayamadım ben. O da Türkiye'de 3 AB ülkesinde darbe olabilir diye yansıdı. Bir de davalarımız da var. Tabii, Onlardan... Türkiye haberlerimiz de az değil. hızlı. Frightened City adlı parçayı nedir? ürkütülmüş ya da korkutulmuş kent. The Shadows grubundan John Rostle'in doğum günü gerçi ilk ekipten Brian Locking'in yerini almıştı. O Bu parçada onun çalıp çalmadığını da bilmiyoruz ama gene de John de doğum günü bugündü. 1942'de Birmingham'lı onun içinde. 1973'te de hayatta veda etmişti genç yaşında onu anmak üzere çaldığımız bir parçayı da da grubundan bir zamanda 1960'ların başının ünlü grubun 50'ler 60'lar sonu şey 50'ler sonu ve 60'ların başında Evet açık radyo 949 burası ve aynı zamanda da açık radyo.comdan yayın yapıyoruz açık gazete devam edelim saat 840. Kuzey Kore'den de bir savaş tehdidi gelmiş vaziyette. Nedir bu? Aslında e, nedir bu? Su biraz uzun e, ama hani son olaydan herhalde son perden açacağız. Son perde e, Güney Kore'nin e, bir gemisinin batırılması ve ardından bunun torpille vurulmuş olmasının ortaya çıkması ya da ortaya çıktımı çıkmadım mı orası. Orası da belli değil tam galiba çıktı. Yani en azından hareketler bunun üzerinden. Çıktı, Amerika üzerinden Birleşik yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri böyle söyledi. Dışişleri Bakanı da. Hillary Clinton da öyle söyledi ama ben bu konuda uzman olanlardan birkaç kişinin yazılarını okuduğumda o kadar da net olmadığını söyleyebilirim. Daha önce aynı bölgede Kuzey Kore gemileri de batırılmış. Yüksek sayıda da Kuzey Kore gemileri Denizcisi de ölmüş mesela aynı bölgede. o Dolayısıyla zaten son derece tartışmalı bir bölgede. Ama doğrudan doğruya işte Amerika'nın Güney Kore ile birlikte bir demarşı oldu çıkışı. Ve dediler ki Kuzey Kore bunları yaptı ve bunun hesabını da ödemeli demişlerdi. Fakat şimdi başka bir durum şimdi, var. Şimdi e, yani aslında e, Kuzey Kore diplomasiyi tamamen bitirmekle tehdit ediyor. Eğer bu konuda bir karar çıkar ise... Söylediği şey Kuzey Kore'nin eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendilerini cezalandıracak bir karar alması durumunda buna verecekleri yanıtın askeri olduğu yönünde. E, bu Kuzey Kore Büyükelçisi tarafından da e, onaylanmış. Sin e, demiş ki... Sin Son Ho değil mi? Asıl evet. Adı. Sin diye geçiyordu şu an benim elimdekinde. Tam adı o. Bu... E, ...eğer bize karşı bizi suçlayan... ...bizi sorgulayan bir belge çıkarsa... ...bir diplomat olarak ben hiçbir şey yapamam... ...daha sonraki önlemler askeri güçler... ...tarafından alınır... ...demiş. Ee, böyle de bir haber var. Ee, evet, adlı bir gemide... geminin... ...batırılmasını incelemek üzere... ...bir ekip gönderilmesine de izin verirsin ...demişler. Yani Pyongyang incelesin... ...aynı zamanda demişler. Ee... Kuzey Kore'nin provokatif davranışlarının bir örneği olduğunu hemen söylemiş Amerika'da bunu söyleyince yani hani dünyanın en tatlı davranış şekli olmadığı kesin savaşla tehdit ederek ama bu savaş tehdidinin tek taraflı olmadığı da herhalde üç aşağı beş yukarı ortada son durum şu Seul Güney Kore yani Kuzey Kore ile ticari ilişkileri tamamen durdurdu bu olaydan sonra Pyongyangsa yani Kuzey Kore ise e, tüm il, ikili ilişkileri keserek e, bir adım daha ileriye götürdü bu işi. 46 Güney Koreli denizci ölmüştü ama daha önceki yıllarda da aynı bölgede. E, kimin, Kuzey Koreli denizciler ölmüştü. ölmüştü. Evet öyle bir durum var. Evet bu da çok endişe verici durumlardan biri. Bir de Afganistan'daki çatışmalarda NATO adlı ülkeden 5 asker ölmüş. Hmm. Yine hangi ülkenin olduğu belli değil. Üçünün İngiliz olduğunu İngiliz hükümeti, Britanya hükümeti yetkilileri söylemişler. Helman'da iki ayrı çatışmada. E, fakat e, Amerikan yetkilileri açıklama vermemişler. Sonradan da gelen bir açıklamada bir Polonyalı asker de ölmüş. Beş Afgan polisi de bir yerel yönetici de ölmüş. Orası da böyle. Afganistan'ı da geçelim. Geçelim. Ve gelelim. İran'ın Gazze'ye iki gemi dolusu yardım göndermesi haberine. Yani bu haberin e, henüz daha neye yol açacağı ya da sonucunun ne olacağı çok belli değil. E, ama iyi e, sonuçları olmaması ihtimal çok yüksek. Çünkü İsrail tarafı e, gemilerin bölgeye yaklaşması halinde bu gemilerde provokatörler olduğunu düşünerek hareket edeceğini açıkladı. Bunun ne anlama geldi? Mavi Marmara üzerinden 3 aşağı beş yukarı kestirebilmek mümkün. Bu operasyon. Demek oluyor. İsrail Gazze ablukasının kalkmasını da güvenlik tehdidi olarak görüyormuş zaten. Peki ne yapacakmış bu konuda? Yani çünkü Gazze ablukası herhalde e, sonsuza kadar ya da Gazze'de Gazze'li kalmayana kadar mı devam edecek? E, biraz öyle bir sonuçta çıkıyor. Yani Voice of America'dan okursak bu haberi güvenlik örgütü Şinbet'in başkanı Yuval Diskin... Gazze'deki militanların elinde bazıları 40 kilometre menzili 5000 roket var demiş. Bu duruma 4000'i 3 yıldır bölgeyi kontrol eden Hamas'a ait olduğunu belirtmiş. Diskin bu açıklamaları İsrail parlamentosunun kapalı oturumunda yapılmış. Öte yandan da tabi onlara ilişkin İsrail'in mesela e, mavi, e, Arap milletvekili Zubi'den de ee, İsrail Parlamentosun Arap Millet Vekili ve Hadaş Partisi üyesi Hanen Zubi Zuabi daha doğrusu İsrail'in Filoya baskını soruşturmak amacıyla oluşturduğu komisyona güvenmediğini ve işbirliği yapmayacağını söylemiş. Ee, çok e, gergin bir giderek yüklenen bir olay var. Şimdi bugünkü gazetelerden hangisinde gördük? Bu e, gemide öldürülenlerden e, genç e, çocuğun, 19 yaşındaki çocuğun da öldürülmesine ait önemli bir film. Film ortaya çıkmış. E, aslında Furkan e, 19 yaşında öldürülmüştü. Başına ateş edilerek e, yakın mesafeden. Bununla ilgili görüntülerin ortaya çıktı. 45 santimetre mesafeden. Evet. Vatan Gazetesi'nde vardı. Suçüstü. ...videosu diye sürmanşette... ...bir Amerika Birleşik Devletleri... ...haber sitesi İsrail askerlerinin... ...Furkan'ı öldürdüğü anın videosunu yayınladı... ...Amerikalılar ayağa kalktı... ...Obama'ya İsrail'den hesap soru çağrısı yaptı... ...diyor. Hangi Amerikalılar... kaçın haberi var falan... Hani ...çünkü bir de böyle bir işimize geldiği... ...tırnak içi evet. noktada... E, ...Amerikalılar ayağa kalkıyor... ...halbuki büyük ihtimalle Amerika'da bunu... E, ...sol sosyalist... E, ...bir grup insan dışında çok fazla biliyor olma... ihtimali yok insanların... ...çünkü... Kitleselleşmiyor bu tip haberler. CNN'den duymuyorsunuz, işte Fox News'dan duymuyorsunuz falan filan diye devam eden hikaye. Bununla birlikte gene de böyle bir şeyin İsrail'in bütün haber karartmasının çok etkili bir haber karartması olduğunu da biliyorduk. Yer İç çamaşırlarında kaçırdığı filmden başka hiçbir şeye el konmamıştı. Şimdi başka bir şey daha çıkmış oluyor Furkan'ın. Aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olması açısından önemli tabii o. ABD'li gazeteci Dave Lindorf çıkarmış bu görüntüleri ortaya. 21 saniyelik bir videodan bahsediyoruz. Bu yaşanıyor olamaz, bu oluyor olamaz isimli... İnternet sitesinde yayınlamış görüntüleri Lindorf ve e, görüntüler şunlar önce e, yardım gönüllüsünün ya da aktivistin e, yumruklarını tekmelendiği ardından da askerlerden birinin daha sonra yerde yatan e, kişiye yakın mesafeden ateş ederek onu öldürdüğü görüntüleri var. Yani resmen bir cinayetin evet. görüntülerine tanık oluyoruz. Yani uluslararası hukuka uygunluğunu, aykırılığını filan hiç tartışmadan gözler önünde işlenmiş ve üst düzey komuta kademesinden verilmiş bir emirle ama işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz herhalde değil mi? Başka bir açıklaması olamaz bunun yani. yani e, herhalde öyle. Ya yani, hadi devletin şiddet ve öldürme tekerlerini kutsayacaksak e, bunun üzerinden bakacaksak herhalde aşırı güç kullanımı Yok eğer bu bir savaş hali ise savaş suçu falan gibi hani bir bir şekilde bir suç kategorisine girdiği çok net ee, hani cinayetse çünkü hangi hukuka göre cinayet uluslararası sularda zaten böyle bir operasyonun hiç olmamış olması gerekiyordu falan diye devam eden hal. Evet çok çeşitli yani çeşitli ulusların ve genel hukuk ilkelerinin de ayaklar altında alındı yani ta yani insanlığın ilk adalet arayışından beri ortaya çıkan bir durumdan bahsediyoruz. Vatan Gazetesi koymuş fotoğrafları da galiba değil mi? Bir iki tane fotoğraf da var. E, Vatan'ın söylediğine göre dün e, dik sitesinde işte e, bir şeyleri beğenmekle ilgili sosyal medyalarından, önemlerinden biri. E, günün en çok izlenen dördüncü videosu olmuş bu video. E, ve bunun ne gibi etkileri olacağını ya da olayla ilgili neleri katacağını herhalde bekleyip görmek gerekecek. Evet... E... Yani çok önemli bu İsrail'in gazze yardım gemilerine bu yürüttüğü uluslararası saldırı. İsrail'deki en büyük inşaat şirketlerinden Türk firması Yılmazlar inşaata çıktı faturası diye de bir haber var. Anadolu Ajansının verdiği. Yani İsrail'in yard Gazze yardım gemilerinden, Gazze'ye özgürlük yardım gemilerinden Mavi Marmara'ya düzenlediği kanlı operasyonun ardından Türkiye ile İsrail arasında son yılların en gerilimli günleri yaşanırken gerilimin doğduğu, doğurduğu siyasi ortam İsrail'e iş yapan Türk şirketlerini de etkilemeye başladı diyor. İcra mahkemesi bir karar almış Yılmazlar grubuna. Mavi Marmara'ya yapılan operasyondan dokuz gün sonra bir mahkeme celbi ulaşmış ve tüm alacaklarına el konduğu belirtilmiş. Tel Aviv'deki bir icra mahkemesi. As yani bunca yıldır İsrail'de iş yapan bir firma olarak ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz demiş Yılmazlar İnşaat Genel Müdürü. Niyetleri bizi yıldırıp hukuk dışı uygulamalarla İsrail piyasasından çıkarmak demiş. Ama ne kadar doğrudur değildir bunu ta tartışmak lazım. Bu şimdilik elimizde bir tek Anadolu Ajansı haberi var. Bir de İsrail'li Hayom gazetesinin... ...kamu yoklamasına göre... Hangi gemi... Hayom diye bir gazete. Bu da Anadolu, Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı çok yakinen takip etmeye başladı... ...İsrail medyasını. <gülüyor> Hayom gazetesi. Peki. İsraillerin %78'i... ...Türkiye'ye düşman gözüyle bakıyormuş. Hmm. Hayom gazetesi bizde neye... ...tekabül ediyor acaba? Orta Doğu'ya falan mı? Hiç Neyim duymadığımız ya, için. Belki o da olabilir. Evet... Yalnız işte böyle bir durum var. Onu da geçiyorum. Başka bir şey. Ee, İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı ben Eliezer de Türkiye'ye karşı boykot diyen firmaları uyarmış yalnız. Türkiye-İsrail ilişkilerini daha kötüye götürebilecek hareketlerden kaçınmalarını istemiş. Ee, bu arada Hayom gazetesinin olduğunu buldum. Bu bedava dağıtılan çeşitli ülkelerdeki gazeteler var ya. Hmm. Onlardan birisi e, tabloit bir gazete 2007'den beri çıkıyormuş İsrail'de e, ve işte e, bedava olarak dağıtılıyor öyle yani hani çıkan e, haberlerin anlamsız ya da yalan olduğu anlamına gelmez bunların hiçbiri tabi ama e, en azından niye bilmiyor olduğumuzu ve e, neden tırnak içi saygın olabiliyoruz. E, Organlar arasında yer almadığını herhalde 3 aşağı 5 yukarı anlatıyordur. Aslında mu e, bilemem ama yani mesela Taraf Gazetesi'nden Tuğba Tekerek çok ayrıntılı bir hem şeyde e, İsrail'de hem de Gazze'de geçip çok ayrıntılı bir e, röportaj gerçekleştirdi. Belki ona e, göz atmak çok daha e, sağlıklı sonuçlar da verebilir. E, bir miktarda sağ e, milliyetçi politikalara verdiği destekle de biliniyormuş. Ayrıca Wikipedia sağ olsun. Evet bu arada da bir hangi e, gazete Star gazetesinde de Aa, bazı gazeteciler de demokrasiye karşı tehlikenin e, sinyalleri olarak görüyorlarmış Hayom. Öyle mi? Ayrıca yani o kadar e, sağmış. Tam 3 aşağı 5 yukarı galiba <gülüyor> e, bizdeki milli gazetelere 3 aşağı 5 yukarı tekabül eden bir gazeteyle karşı karşıyayız. Neyse. Evet, yani ben... Bunların da tabi Anadolu Ajansı tarafından böyle hani İsraillerin %78'i Türklerden nefret ediyor falan diye veriliyor olması bu nefret söylemini çoğaltmak ve karşılıklandırmaktan öte de neye yarar? Sakıncalı bence de öyle. Yani biri Anadolu Ajansı öbürü Hayom hadi Hayom'a bir şey demeyelim de Anadolu Ajansı ayıp ediyor herhalde bunu bu şekilde yaparak. Ben de aynı kanatlıyım. Onun için zaten ön plana e, bu adının, sanının duymadığımız ve önemsemediğimiz bir gazinin bu böyle verilmesine dikkat çekmek için yaptık hı hı. bunu. Kesinlikle. Bir de Star Gazetesi bugün e, hükümet eylem planı açıklandı diyor. E, İsrail'e kapılar kapanıyor diye bakanlar kurulunda bugünkü manşet haberi Star'ın. Gazze'ye yardım götüren Türk vatandaşlarının bulunduğu Mavi Marmara gemisini basarak 9 Türk'ü şehit eden İsrail'le bütün ilişkileri dondurma kararı aldı demiş. Askeri iş birliğinin durduğunu, Türk F-16 pilotlarının elektronik harp sistemleri eğitimi için İsrail'e gönderilmesi ve ortak tatbikat iptal edildi diyor ama... ...bu aynı zamanda askeri alışverişin durduğu anlamına gelmiyor şüphesiz başta şeyler Vallahi orada. Diyor onu da şu dört tane kutucuğun sol alttaki okuyamadığım yedi buçuk milyar dolar. Hmm, uçak ve tank modernizasyonu. Hmm. evet Askeri ihalelerin de iptal edileceğini Sözde söylüyor. Zeynep Turulun haberi Ankara muhabiri Star'ın. Ee, bu haber doğruysa sadece Star'da çıkarak Star epey bir haber atlatmış oluyor sanırım. Ee, ama... E bunu bekleyip herhalde böyle olduğunu hükümetten ve bakanlar kurulundan duymak gerekiyor. Tam da istenilen şey bu askeri anlaşmaların iptal edilmesi ve e, İsrail'le askeri ilişkilerin dondurulması isteniyordu. Yapılması gereken de buydu. Bütün bu olan bitenle birlikte e, olacak mı olmayacak mı e, hep birlikte göreceğiz herhalde. 6 saatlik bir toplantı yapılmış bu konuda bakanlar kurulunda. E, toplantıya savunma sanayi müsteşarı Murat Bayar'da katlarak bilgi vermiş ve toplantının sonucunda İsrail'e yaptırım kararları çıkmış. E, uluslararası her ortamda İsrail'in izole edilmesi gerektiğine de karar vermiş. Bakanlar kurulu. E, böyle. Alınan evet. karar buymuş gibi. Herhalde yarın e, daha ayrıntılı olarak ne olup bittiğine dair bir şeyler söylemek mümkün olacak. Evet Bir de tabii şimdi şu, şu arada da, e, şeyden bahsedelim. Davalardan, adli şeylerden birbiri ardından gelen Önemli şeyler var. Bir tanesi önemli bulduğumuz biri mahkeme Agos'un kafes davasına müdahilliğini kabul etmiş olması. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce Hrant Dink, Rahip Santoro ve Malatya zirve cinayeti, zirve yayın bir cinayetlerinin de operasyon. Olarak geçtiğine yer verilmişti. Kafes Eylem Planı haberlerinde taraf gazetesi ilk 2009 Kasım'ında Kafes Eylem Planı haberinde çıkmıştı. Ee, ve bu müdahale kabul edilmiş. Hakimlerden biri de karşı çıkmış bunun böyle olmasına. Ama e, asıl önemli olan e, şey tabi bir de e, ilginç bir şey yaşanmış değil mi? Tutuklu sanıklardan bir amiral geldiği zaman herkes sanıklarının hepsinin kor amiral Kadir Sadıç duruşma salonuna geldiğinde tutuksuz yargılanan muvazzaf askerlerin ayağa kalkıp Sadıç'tan izin gelene kadar ayakta kaldıkları gözlenmiş. Bu da... İlk defa olan bir şey herhalde sivil bir mahkemede askeri bir, e, bir... temayının uygulanması. Evet, e, herhalde tamam. bunu zaten bir çeşit e, politik karar olarak da görmek lazım. Çünkü orada askeri sebeplerle değil e, suç iddiasıyla, isnadıyla bulunuyorlar. E, yani bu kalkma, oturma vesaire bütün bunların e, bir yandan da politik bir anlamı olduğunu da e, görmemek mümkün değil herhalde. Evet. Evet yani mesela Rahmi Koç müzesindeki denizaltıya bomba bulunmasına ilişkin olarak da mücahit Erak yol deniz piyadesi zekamızda dalga geçiliyor neden deniz altında o kadar kapalı gizli bölüm varken açıkta bir yere konulsun ki diye gene Yine neden öyle yapayım ya bu neden soruların cevaplarını zaten hani bilmek hiçbir zaman mümkün olmuyor bir neden Bir de neden şimdi ee, soruları var bir de cevaben tabii haklısın ama var. Ee, bunlar artık klasik hale geldi. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Neden? Ee, bilmiyoruz neden. Burası değil önemli olan. Önemli olan iddianamedeki kısım. Nedense neden? Tutuklu sanıklardan Deniz Kurbay, Yarbay öz araçta da, bu dava nedeniyle tutuklu ve tutuksuz sanıklar terfi edemeyecek. Komplocuların asıl hedefi budur demiş. Yani bu terfilerin önlenmesi için bir komplo yapılması bu iddiaya da daha önce yer verilmişti başka davalarda ergenekonla bağlantılı olan bu tip davalarda işte bu teğmenlere yapılmış bir terfilerin önlenmesi komplosu deniyordu bir de böyle bir iddia var evet. Mücahit Erak yol aynı zamanda biz askerler harpte de rastgele adam öldürmeye karşıyız. Harbin de bir hukuku vardır. Dolayısıyla gayri kanuni işi eylemi kabul kabullenmeyiz demiş. Peki böyle, böyle bir şey var. Onu da geçelim. Sonuç olarak 15 yıla kadar hapisleri isteniyor Bir grup zanlının ve Agos gazetesinde müdahillik talebi kabul edilmiş durumda. Çünkü Agos'ta kafes eylem planında abonelerine tehdit göndereceği ve çeşitli şekillerde rahatsız edilecekleri ve hatta çeşitli saldırılara uğrayacaklarına dair planlar da vardı operasyon olarak. Evet. Bu tehdit kısmı gerçekleşmişti. Üye hakim Oktay Kuban da İslam'da bulunanların davaya katılma haklarının olmadığını bildirmiş. Ayrıca mahkemenin görevsizliği yönünde yapılan talebin reddine ilişkin karara da muhalif kalmış. Onu da geçelim. Bir başka davada Roni Margulies'in beraat ettiği terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla... Dün yapmanı... aslında hakikaten e, önemli davalarda önemli e, bazı gelişmeler oldu. İşte Agos'un e, müdahillik talebinin kabul edilmesi önemliydi. E, bu konuda avukatların bile e, kabul edilip edilmeyeceğine dair ciddi şüpheleri vardı. E, dün Roni Margulies ikinci celsesinde e, beraat etti. E, Kürt sorunuyla ilgili yazdığı bir yazıda Kim Kimin Düşmanı başlıklı makalesinde... Taraf gazetesinde yayınlanan e, Kürt halkının baktığı yerden e, açılımı e, anlatıyordu ve tam da bu sebeple e, örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla e, yargılanmaya başlamıştı. İkinci duruşmasında beraat ettiği kararı çıktı. E, bu da önemli ve bir diğer e, önemli dün gerçekleşen davaysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görüldü. sonuçları açısından gerçekten önemli e, ciddi bir vicdani sıkıntı ve hukuksuzluk durumunun yaşandığı bir dava ile ilgili karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Büyükada'daki Rum yetimhanesinin 3 ay içinde Fener Rum patrikanesine verilmesine karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, uzun uzun zamandır e, devam eden bir davadan bahsediyoruz. Ve e, bu dava aslında ilk başlangıcı e, patrikane'den alınarak yangın tehlikesiyle kapatılması. E, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ve ardından da Birdenbire e, zaten hiç sizin olmadı ki bir yere doğru gitmesi mevcut. Evet. E, ve gerçekten ciddi bir sıkıntıydı. Çünkü e, azınlıklara ait, Türkiye'de yaşayan Rumlara ait e, bir yetimhanenin devlet tarafından bu şekilde ele geçirilmesi e, haliyle bir miktar hukuksuz görünüyordu. En azından adil görünmüyordu. Bunun adil olmadığı gibi hukuksuz olduğuna da karar vermiş oldu böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Lakin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları e, Türkiye hukukunun kararlarının üstünde. Bu sebeple de geçerli Türkiye hukuku açısından. Anayasanın 90. maddesine göre zaten eş değerde o zaman usulüne uygun yürürlüğe konmuş, onaylanmış ve yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmaların anayasa değerinde olduğu ...kuralı var, evet. maddesi var... Yani yani, ...bu ne manaya geliyor derseniz... ...şu manaya geliyor... E, ...zaten yetimhanenin elden çıktığını... ...anladıktan yaklaşık 20 sene kadar sonra... ...Patrikhane tamam bari bunu bir turizm... ...şirketine verelim dağılıyor demişti... ...niye derseniz... E, ...Avrupa'nın en büyük... E, ...çok katlı ahşap binası... E, ...bu e, yetimhane dediğimiz bina... ...Büyükada'daki Rum yetimhanesi... ...ve ayrıca... E, ...bilindiği kadarıyla da ilk... ...çok katlı ahşap binası bu şekilde yapılan... Böyle bir önemi var ve devasa bir binadan bahsediyoruz. Bina kullanılamadı. Rumlara ait olduğu için kullandırtılmadı uzun süredir ve şimdi ciddi bir bakım ihtiyacı var. Dökülüyor halde olan bir bina. Evet bugün aslında önemli ulus, e, hukuk, uluslararası ve ulusal e, mahkemelerden çıkan e, önemli kararlardan bahsettik. Tabii bir de bu e, yetimhane davasının başka sonuçları olacağını da görmek gerekiyor. Çünkü vakıflarla ilgili, azınlık vakıflarıyla ilgili onlarca davadan bahsedilebilir. Buna benzeyen e, çeşitli e, iç etme durumlarının yaşandığı iddia edilen davalar var. Bu davalar içinde bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının emsal olması büyük ihtimal ve öyle olacakmış gibi görünüyor. Evet Benenli. iyi bir şey. Bir de son olarak şeyi de verelim. Er, Erzurum'a 8 kilometre uzaktaki Tepeköy'de Ermeni çeteler tarafından öldürülen köylülerin toplu mezarı 92 yıl sonra açılmış birbirine sarılmış halde kurbanların diri diri yakıldığı sanılıyor. Ermeni çeteleri diri diri yakmış olabilir deniyor. Bunu da ...verebiliriz haber olarak... Ee, ...bu da çok aslında... E, ...önemli yüzleşmenin parçalarından biri... ...sayılabilecek olaylardan biri... E, ...tabii ne şekilde kullanıldığı... ...ve bunun nasıl bir propagandanın parçası olduğunu... üç aşağı beş yukarı Facebook... E, ...hesabı olanlar... ...biliyorlardır... E, ...hesabınızda eğer milliyetçi birileri varsa... ...bakın kim kimi kesmiş... ...işte gerçek diye bu haberi çeşitli şekillerde... ...dün e, size de yollamış olmalı... E, ...aslında... Anlaşılamayan benim açımdan kısım şu zaten e, Türk köylerinin, Müslüman köylerin daha doğrusu öldürülmediğine dair bir iddia yok bildiğim kadarıyla e, Ermeni çetelerinin bazılarının silahlı olduğu ve bazılarının sivillere e, ciddi zarar verdiği zaten bilinen bir gerçek da e, şöyle bir sıkıntıyla birlikte söylemek gerekiyor herhalde bunu e, bununla birlikte işte soykırımın asıl iddiası budur falan filan diye e, şeyler de dönüyor ki e, Birincisi böyle bir şey soykırım denilemeyeceği hukuken bilinmeli çünkü bir tarafta sivil vatandaşlar, Ermeni çeteciler, diğer tarafta ise Osmanlı Devleti, imparatorluk var. Soykırım yapabilmek için galiba değil mi? Öncelikle organize şiddet kullanabilme hakkını, devletlik hakkını elde edebilmeniz gerekiyor. İkincisi de bu böyle bir eşitlik değil galiba. Yani kaç Türk öldürüldü, kaç... Ee, Ermeni öldürüldü. Böyle bir hesap üzerinden bakabileceğimiz bir durum değil. Burada Ama önemli onun... olan sistematik bir evet, katliam uygulanmış olması. Ve da İyi bir da şey bunun hepsi. Da... Bu Ermenilerin öldürülmediği, bir buçuk milyon Ermeninin buharlaştığı ve e, göklere doğru uçtuğu kendiliğinden anlamına gelmiyor. gelmiyor evet. e, bunu fark etmek lazım. Hani devlet propagandasına da böyle e, bize uygun, hoşuma gitti deyip yapışmamakta fayda var herhalde. E, burada gezebiliriz. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Hemen başlayalım çünkü epey bir saktık. Bu Gazze davamız sonrasındaki gelişmelere bir kısaca göz atalım diyorum. Birincisi bu askeri anlaşmalar dün akşamki toplantı önemliydi. Ee, Savunma Bakanı'nın açıklamalarını e, izlemişsinizdir. Askeri anlaşmalarda hiçbir değişiklik yok. Şimdi hükümet e, bir kere burada e, özel sektör anlaşmalarının arkasına e, saklanıyor. E, bunlar özel anlaşmalardı. Bizim dahlimiz yoktur diyor. Abi diğer taraftan et fiyatları inecek e, indir e, diye bir emir vardı geçenlerde biliyorsunuz. Yani e, böylesine önemli bir konuda e, hükümet e, o özel anlaşmalarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunamaz mı ben emin değilim. Ömer ne düşünüyor bilmiyorum ama e, burada F-16'ların e, bütün elektronik sistemleriyle ilgili bir sorun var. Yani e, Türkiye e, savaşta e, olan bir ülke olduğu için o F-16'ların sistemlerinden vazgeçmesi mümkün değil tabii. Hangi savaşı kastettiğimde anlıyorsunuz? Evet, Star gazetesinde yalnız farklı yani askeri anlaşmaların da gözden geçireceğine dair bir şey Hatta var. Gözden starı... değil. Bakanlar Kurulundan neredeyse hani bunların zaten iptaline dair bir karar çıktığını söylüyor Zeynep Turunlu haberinde. İyi de Star'da niye, niye dün açıklamıyorlar çünkü böyle bir beklenti var olur mu canım? Yani belidens deniyor buna İngilizce biliyorsunuz. Yani böyle bir şey yok. Bir de ee, mesela bu gö İran'ı gözetleme istasyonu var Doğu'da bir yerde İsrail askerlerinin e, orada orada duruyorlar İran'ı inceliyorlar e, orada, radarlarla falan mesela onu kapatabilir değil mi? Yok öyle bir şey de yok. Yani uzun lafın kısası gene bu retorikte kaldı bu iş. E, her onlar konusunda da e, herhangi bir adım yok yani e, bu tabi e, siyaseten içeride özellikle Saadet Partisi e, ve diğer e, yani AK, AK Partisi'nin de çok fazla etkisi olmayan sol cenahları tabi epey rahatsız edecek bir şeydir. Yani zaten bizleri de tabi ama e, yani dişe dokunur bir şey olmadığını görüyoruz. Olsa göğsünü gere gere bakan dün söylerdi söylemez miydi? Yani, bu, bunu gizleyecek ne var ki? öyle beklenti var çünkü. Ya yani bu haberde mesela 5 madde olarak verilmiş. 5. madde istihbarat paylaşımı. 2. Işte o birbirine tehdit teşkil eden ülke ile ilgili bilgilerin paylaşılmasında anlaşılmıştı artık olmayacak diyor. Hı. Yani. Tek taraflı donduruldu diyor. Bir de Mindi Savunma Bakanı Gönülde de İsrail'le devletten devlete hiçbir ihale sözleşmesi. İşte onu, onu söylüyorum. Açıkladı diyor. E onu, tam da onu söylüyorum şirketler zaten. Arası şirketler arası anlaşmalara dokunmayacağız demek o. Hmm. Ve anlaşmaların yüzde doksanı da şirketler arasındaki anlaşmalar. Ama bu şirketler arasında e, yarı kamu, yarı özel şirketler de var. Hmm. Yani... Ki, Kimi aldatıyoruz Allah aşkına? Evet. İkincisi komisyon. Şimdi komisyon, komisyonun adı da Komik Türkel Komisyonu biliyorsun. Bu çok önemli bir leh Yahudisi bir aileden geliyor Türkel. Performasyon tabii. Türklükle alakası yok yani onu söylüyorum. Şimdi bunun içinde bir David Trimble var biliyorsun. David Trimble'ı bilirsin Ömer sen. Evet gayet iyi hatırlıyorum. Evet Kuzey İrlanda barış sürecinin en önemli aktörlerinden biri Ulster Partisi'nin eski başkanı ve 1998 Nobel Barış Ödülü sahibi John Hume'la birlikte yani bu meşhur Good Friday Agreement'ın yani Kuzey İrlanda meselesinin barışçı yollarla hallinin hallini yolunu açan cuma, kutsal cuma anlaşmasının mimarlarından. Fakat o kadar ilginç ki biliyorsun bunun bir yani David Trimble İsrail konusunda katiyen e, tarafsız bir isim değil. E, tesadüfe bak ki bu e, Mavi Marmara saldırısı günü e, İsrail'in arkadaşları e, girişiminin e, başlatıyor. Ama alakası yok epeydir üstünde çalıştığı bir konu. Evet zaten yani İsrail'in bu uluslararası soruşturma açılması teklifini de e, daha doğrusu bütün e, Birleşmiş Milletler'de dahil, akil adamlarda dahil herkesin uluslararası hukukun uygulanması için bir uluslararası anlaşma şehri de reddetti. Red etti, evet. Sadece... Ha, ben de onu söylüyorum evet, olmayacak yani. Türkiye'nin istediği komisyon olmayacak. Evet. Ha, yani, o, o, hiçbir zaman olmayacak. Ha tabii burada şu olabilir yani Türkiye... Kendi komisyonunu kurabilir. Yani içeride dışarıda ne oldu? Ve o da tabii çok büyük kredi getirir Türkiye'ye. Ama Türkiye'de öyle bir adet biliyorsun. Yok biz daha... E bu yani bizde ne komisyonlar kuruldu hiçbir işe yaramadı <gülüyor> malum. Ha? Susurluk zaten komisyonunu bu, hatırlarsınız. Evet, bunun mesela. zaten uluslararası bir komisyonda ancak el <gülüyor> alınması söz konusu olabilir. Yani Mandela'nın ve diğer bütün o akil adamların da aralarında ya, akil insanların şey sö söylediği buydu ama olmayacak. Olmayacak tabii. İlk evet. yani, yani Goldstone raporunun akıbetini. Biliyoruz. Üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler. Şimdi e, berbat bir durumda, e, büyük bir gerginlik var. E, bir kere e, yani bu mesele daha retorik e, zemininde bitmiş değil. E, son rize konuşmasını hatırla. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı başbakanın söylediği sözleri. Haklı tabii ama yani böylesine gergin bir ortamda adama Irak'ta ne işin var diye sorarlar diye bağırıyordu hatırlıyorsun Rize'de. <gülüyor> İrticayla konuşunca uçuyor tabii ama dün grupta grup konuşmaları vardı malum salı Ankara'da. Orada yazılım metin var. prompter'dan okuyunca daha... Farklı konuşuyor tabi Amerika bizim dostumuzdur canımızdır ciğerimizdir O kadar demedi ama ona yakın şeyler Söyledi Şimdi burada hatalara devam ediliyor Tabi yani sen Rize'de atıp tutarken Oraya bir heyet yollamışsın Tabi Amerika Birleşik Devletleri'ne Washington'da iki heyet var Bir resmi yani hükümet de Ve AK Parti Heyeti var Birlikte hareket ediyor onlar Bir de TÜSİAD heyeti var Şimdi e, e, bu AK Parti hükümet e, heyetinin başında Ömer Çelik var. E, Murat Mercan, yani heyetin başkanı Ömer Çelik. Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan var. Bu yardımcısı Suat Kınıklıoğlu var. AK Parti Milletvekili Zeynep Dağı ve e, Başbakan'ın dış ilişkiler danışmanı yani Ahmet Davutoğlu'nun yerine geçen İbrahim Kalın var. Şimdi bunlar günlerdir e, Clinton'dan. Randevu bekliyorlar ve alamıyorlar. Ee, ve, ama buna mukabil e, TÜSİAD bugün Hillary Clinton'ı görüyor e, heyet olarak. Bu tabii bu önemli bir e, mesaj. E, bizimkiler sadece Phil, Phil Gordon'la yani Türkiye masasından sorumlu dışları bakan yardımcısıyla görüşecekler. Fakat diğer taraftan başka bir gelişme var. Bu e, cumartesi günü e, Amerikan senatosunun hem çoğunluk lideri, yani Demokrat Partili bu Harry Reid ve hem azınlık lideri, Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın e, bir ortaklaşa bir mektupları var. Beyaz Saray'a mektup diyor ki filo krizinde İsrail'i tümüyle desteklerken yani, yani, bir kere destekliyor mektup ve Gazze'ye 3 yıldır İsrail tarafından uygulanan ambargonun gerekliliğini vurguluyor. <gülüyor> İsrail'in nefsi müdafaa hakkını hatırlatıyor ve e, İnsani Yardım Vakfı'nın terörizmle ilişkisi olup olmadığının araştırılmasını e, talep ediyor. Ve e, Beyaz Sarayı'nda tabi buna e, Obama'nın cevap vermesi gerekiyor. Hele şu sırada tabi yani biliyorsun Kasım'daki... Seçim sattı mahalliğine girilmiş durumda. Böyle bir gelişme var. Şimdi diyor ki mektupta gene bu İHH'nın Union of Good yani hayır birliği örgütünün üyesi olduğu ve bu çatı örgütün de Amerikan Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından terörist örgüt olarak tanındığını hatırlatıyor mesela. Şimdi bunlar çok vahim şeyler. Bu şu anlama geliyor. Yani Türkiye acaba böyle bir kuruluşla birlikte mi hareket etti diye bir ima var tabi mektupta ee, tabi bunun dışında daha adını yani 6-7 tane daha senatör e, Türkiye'nin gemi krizindeki rolünün araştırılmasıyla ilgili istihbarat yani, e, yani CIA'ya e, e, çağrıda e, bulunmuş durumdalar Amerika'daki durum bu hoş değil mi Hı, çok güzel ha, yani... ama İsrail'de de bu zaten yani hayır şimdi ben bu şimdi bir yandan hükümetin bazı yetkilileri bizim AB ile artık işimiz kalmadı ihtiyacımız yok diyor Amerika ile olan ilişkilerde bu bu ne bu işte şeye getiriyor dönüp dolaşıp Arap dünyası liderliği var ya hani bu Financial Times'daki dünkü Rulak Halaf'ın makalesi işte yani o orayla oraya sıkışmış durumda. Bir, en azından böyle bir algı var bugün. Yani bu böyle bir böyle bir ortam söz konusu. Ve bu ortamın hazırlanmasında da Mavi Marmara meselesi sonrasında yapılan hataları görüyorum ben. Yani en azından komünikasyon hatalarını, yani retorik. Ve e, tavır hatalarını görüyorum. Yani Türkiye ha, e, yani, hükümet veya işte bu girişim e, e, haklıyken haksız duruma düşmek üzere endişem bu. Yoksa e, ne olacak canım Arap dünyasının lideri de olunabilir. Yani Orta Doğu'da kahraman olmak zor değil öyle diyor zaten Rula Halaf biliyorsun. De, yapılması gereken bir şey var. İsrail'e meydan okumak ve de Amerika'ya küfür etmek. Eh, bu ikisi de yapılıyor. <gülüyor> Yani işte oy da kullanıldı biliyorsun. Ee, e, Lübnan'ın çekimser kaldı yani İzbullah hükümet ortağı biliyorsun orada ona rağmen çekimser kaldı. İşte Arap dünyası e, oy atmayacak ama tabii AK Parti'ye. Eh Türkiye'de artık e, bunun sonucunda belki bir dördüncü sonucumuz da bu. Artık tarafsız bir ara bulucu değil. Yani bırak İsrail-Suriye e, e, anlaşmalarını. Bu Hamas Filistin Kurtuluş Örgütünün arasındaki yani ilişkilerde bir öyle bir teklifte bulunuldu biliyorsun Mahmut Abbas geçen hafta buradayken Mahmut Abbas da yoktu No Thanks demiş yani. Almayım demiş. Yani durum bu. Ee, bu tabii hoş değil. Peki ne yapılması durumunda aslında başka türlü götürülebilirdi? Bu e iş? Çünkü bir, bir yandan mavi marmara oldu. Bir kere susacaksın. Yani kriz yönetimi diye bir şey var. Yani bu olduktan sonra artık bağırıp çağırmanın alemi yok. Bütün dünya Gazze meselesi. Yani bu mavi marmara ve ardından Mısır'ın refah kapısını açması İsrail'in de göstermelik de olsa işte bu girecek olan malların sayısında e, artışa gidiyorum demesi dahi bütün bunlar Türkiye'nin yararına veya işte atılan adımın sonuçları e, olarak telakki edilir ve susulabilir de hayır susulmuyor niye <gülüyor> susulmuyor belli değil e ondan sonra sen beş tane adamını yolluyorsun e, Washington'a yok yok biz öyle demek istememiştik biz sizi aslında çok seviyoruz diye kapılarda bekliyorsun ve adamlar seni almıyorlar şimdi abi bu Diplomatik hatadır. Hı hı. Bu kadar basit. Yani bu, bu, bu, bunların bu, bunlar yapıldıkça... Ortada iş... bir hatalar olduğu bence çok net zaten. Hakikaten hem söylemle ilgili hem bunu eyleme <gülüyor> biçimiyle ilgili. Ama ne yapsalardı bu krizi daha iyi paketleyebilir ve Mavi Marmara'dan İsrail'i e, doğrudan hukuka Susacaklar doğru ittirmekle yani. ilgili bir şey çıkarabilirler. Konuştukça batıyor iş. Tamamen e, aleyhimize dönmüş durumda şu sırada. Aypak sazı ele almış durumda biliyorsun Amerika'daki... Hı hı meşhur çok Lobi. en güçlü evet Amerikan İsrail lobisi bütün e, iletişim mekanizmaları harıl harıl çalışıyor ve bu meselede demin anlattığım yani senatonun çoğunluk ve azınlık liderlerinin Obama'ya yazdığı mektup şaka değil çocuk oyuncağı da değil yani Allah muhafaza o İHA ilişkisinden ciddi bir şey çıkarsa e, sen SRE ile yani İHA ve Türkiye ilişkisi Artı ondan sonra tabii bunun başka e, tutarsızlıkları da var. Şimdi atıp tutarken ve e, PKK Hamas karşılaştırması yaparken ondan sonra orada Hamas'ın bir kurtuluş örgütü PKK'nın da hele hele şu dönemde bir ayda 35 asker öldü biliyorsun. Hı hı. Yani şu dönemde böyle bir e, tartışmayı açmak. Falan. Bütün bunlar hakikaten arka arkaya yapılan siyasi hatalardır yani. bu, bu Hiçbir inandırıcılığı kalmamış durumda ve işte o yani o konuşmalar... o dokuz kişi ölme, ö, öldüğüyle kaldı yani. Hayırlı bir sonuca da yol açtı aslında bu konuşmalar. Yani e, Türkiye'de olan bitenin e, ve Kürt sorununun bir başka açıdan daha tartışılmasına da yol açtı. Görebildiğim kadarıyla en azından İnşallah televizyonlarda. De, yani öyle bir şimdilik yani en azından... Retorik babında tabii. Dün... Dün grupta başbakanı evet. izlerken böyle bir intiba edinemedim ben ya açıkçası ben de. yani aksine iş son derece sertleşmiş vaziyette ve giderek de sertleşecek yani çok kötü bir yaza doğru gidiliyor gibime geliyor yani en azından bu konuda işte bir ayda 35 asker yani şaka değil hı hı. ve kaç tane de PKK'lı onun say o sayılmıyor biliyorsun. <gülüyor> Onu daha sonra istatistiki olarak da göstereceğim. geçerildi var ya. ya e, bu mesele bu. E, diğer e, bir, iki konu daha var onun e, da altını çizmekte yarar var. Yarın e, Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisinin son vakıflar yasasının dokuz maddesini iptalini isteyen talebini görüşecek. Bu vakıflar yasası e, hükümetin e, yaptığı önemli işlerden bir tanesiydi. E, sütten çıkmış hak kaşık dört dörtlük bir yasa değildi tabii. Yani pek çok sorun barındırıyordu. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kurmaylarını kesmemiş bu eksiklikler. 9 e, çok önemli maddenin yani yasayı kadük edecek 9 maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlar. ...üç tane Halk Partisi yöneticisinin imzası var altında. Hangileri biliyor musunuz? Hangileri? Bir tanesi Okay, Süha Okay. Diğeri Kemal Anadolu, bir üçüncüsü var. Tahmin edene... Deniz Baykal. <gülüyor> Yok. Bir hakkınız daha var. Kemal Kılıçdaroğlu Bıkı kazandın abi. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya dosya işi olunca onun da bir imzası yani, vardır Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar değiştiğini, nasıl demokratik bir parti haline geldiğini Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte e, böylelikle görüyoruz. Şimdi Ermenilerle ilgili bir e, pasaj var. E, e, gerekçede. Onu okuyorum size. Özellikle Ermenilerin sürekli dünya gündemine taşıdıkları tırnak içerisinde sözde soykırım iddiaları iddiada tırnakta yalnızını yoğun olarak yaşadığımız günümüzde bir de bu Ermeni vakıflara gayrimenkul edinme hakkı tanınması verilebilecek en büyük taviz niteliğini taşımaktadır. Ayrıca... Kurtuluş Savaşı ile yırtılıp atılan Sevr Anlaşmasında antlaşma değil anlaşma dayatılan Büyük Ermenistan'ın kurulmasına zemin hazırlayıcı niteliktedir. Bak Yani e, Türkiye'de yaşayan işte 50 bin 60 bin neyse e, Ermeni e, vakıf e, yani yeni yasa sayesinde yeni vakıflar elde edebilirlerse. Büyük Ermenistan'ı hazırlayacak demek. Anladın değil mi Ömer? Evet. Ermeniler ülkemizden toprak taleplerini hiçbir zaman gizlememişler ve bu konuyu tazminat talepleriyle birlikte hala dünya gündeminde tutmaya devam etmektedirler. Yani sanki başka bir ülkeden geliyor gibi bak şimdi. Ermeni diasporasının lobiler arayıcı, aracılığıyla, Asalan'ın terör yoluyla yapmaya, elde etmeye çalıştığı sonuçların adeta... ...tam bir teslimiyet içerisinde sunulmasından başka bir şey değildir. Cümle düşük ama o kadar olur. Yani ne de ne de olsa yani Cumhuriyeti Kur'an Parti yani yazıyor bunu ya boru değil. Yüzün kızardı mı? E, tabii. Bu peki ya. şey e, ne, anayasa ya. mahkemesi mi bu? Ya Volman Genel. <gülüyor> evet. Mücahit ya. Erak Yol da tutuklu Deniz Piyadis'te... Ermeni kökenli vatandaşlarla hiçbir husumetlerin olmadığını söyleyip aksine efendi ve becerikli oldukları için çok değerlidir, Seve, severim de. Ya Aa, gidelim ve ağlayalım. Bu, ya, ya, bu, bu yarın görüşülecek. Cumhuriyet Halk Partisi, yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk e, icraatlarından biri olacak. Muhtemelen de geçeceği söyleniyor yani bu işi bilen hukukçular. Kapatmadan önce Avrupa Birliği ile ilgili madem programına da öyle. Bir iki bilgi verelim. Bir sorun vardı aslında benim. Ondan da önce izin verirseniz. Bu Barroso'nun yapmış olduğu açıklama. İşte onlardan bahsedeceğim. Ha, yani tamam. O aslında çok afaki, anlamsız. Eski Mao'cudur o. Böyle devrimi hatırladı. Bu ahir ömrümde bir devrim göreyim falan dedi. Bir ayaklanma göreyim dedi herhalde. Biliyorsunuz ondan sonra bu, ne bu, ne Yani güneydeki Avrupa Birliği Ülkelerinde e, e, Diktatörlükler geri gelebilir gibi Saçma sapan bir laf etti şey Ondan dedi sonra, tam olarak demokrasilerin bildiğimiz şekliyle e, olmaktan çıkacakların. Dolayısıyla e, bu işte ekonomik e, durumu düzeltmeleri gerektiğini söyledi galiba değil mi? Halkların e, yani bu çok hakikaten çok tuhaf. Kimse de fazla üstünde durmadı ama yani böyle bir yani bu e, İspanya'nın, e, Portekiz'in ve Yunanistan'ın hatta İtalya'nın halklarına hakaret etmektir. Yani insanlar sokaklara döküldü bağırıp çağırıyor haklı olarak tabii ama. Yani buradan böyle bir bir, bir faşist idare, yani 1970'lere kadar gelen faşist idarelerin bir benzeri çıkar mı tabi abartmamak lazım. Başka sorunlar var ama yani yabancı düşmanlığı var, sağ partilerin artık oylarını yüzde 25'ler mertebesine taşıyor olması var bunlar ciddi sorunlar yani o onun bahsettiği, e, so, e, ...faşist idarelere gerek kalmayacak şekilde bir, e, bir otoriter e, bir, bir yönelim var açıkçası. Ama zaten bu galiba biraz dervişin fikriyle de ilgili. Yani Türkiye'deki bilinçaltıysa mesela e, radikalim manşeti bu konuda şu. AB'den uyarı 3 AB ülkesine darbe olabilir yani, yani Barosu için dediğiniz gibi bir durum var. E, Türkiye'deki gazeteler için galiba darbe gibi bir durum var. E, biz, çünkü o dilimiz çok alışık o lafa marum. Evet. Şimdi bir bilgi vermek gerekiyor. Ayın 30'unda nihayet İspanya dönem başkanlığında bir başlık açılabilecek. Ee, yasa çıktı. Ee, bu gıda güvenliğiyle ilgili e, yem yasası bekleniyordu. Ee, o çıktı. Bu hakikaten egemen bağışın şahsi başarısıdır. Bu hengamede bu o yasayı çıkartmış olmak meclisten ve dolayısıyla bu gıda güvenliği, e, bitki ve e, hayvan sağlığıyla ilgili fasıl açılıyor. 13. Fasıl olarak ayın 30'unda. Ee, yarın Avrupa Birliği'nin zirvesi var. Yani Avrupa Konseyi var. Bu Yunanistan meselesi, İspanya'da sorunlar baş gösterdi. Bunlar konuşulacak. Sırbistan'ın istikrar ve ortaklık anlaşması konusunda ilerleme kaydediliyor. Herhalde onlar da sıraya giriyorlar. Bu ekonomik hükümet lafları var. Ve bir de artık yavaş yavaş bizim hükümet tarafından gelen bu Suat Kınıklıoğlu'nun yani meclis yani, dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Kınıklıoğlu'nun Avrupa Birliği e, karşıtı ifadeleri var. Bu giderek artıyor bunun dozu. E, Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olmadığını e, söylüyor Kınıklıoğlu. Tabii e, ne başbakandan ne, ne dışişleri bakanından ve elbette ne, ne de e, başmüzakereci ve Avrupa Birliği işlerinden sorumlu bakandan böyle ifadeler yok. Yakın zamanda ben yalanlanacağını düşünüyorum ee, e, Kınıklıoğlu'nun böyle de bir tuhaflık e, mevcut. İlk defa bu kadar açık bir şekilde bir Ak Parti yetkilisi e, açık toplantılarda da e, fikir serdediyor. Haberiniz Ola. Tamam çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. İyi görüşmek üzere. Cengiz Aktarla Avrupa'ya doğru. Suffering in the streets, in the streets. Our leaders say, Let it be, let it be. We the people don't agree. For this suffering, there's no need. But they'll wait until there's a revolution, revolution everywhere, burning off property. Homeless people lying in the streets So, so scared about you No matter how many years it will take. No matter how many oh, years it will take. Back to me. No matter how many years it. fight to win dinlemekteydik kazanmak için mücadele et savaş adını verebileceğimiz bir şarkı Femi Kuti'den nasıl adı daha uzun adı Olufela Olufemi Anikulapo Kuti 16 Haziran 1962'de doğmuş ve Afrobeat müziğinin de yaratıcılarından öncülerinden Fela Kuti'nin oğlu önemli bir Afrikalı müzisyen Nijerya doğumlu daha doğrusu Nijeryalı ama Londra doğumlu çok önemli bir müzisyen sayılıyor. Ona da bir kulak verdik. To... Evet, Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9:40 ve bıraktığımız birkaç haberi de. Ee, verelim dünyanın en büyük petrol e, sızma hala sızıntı diyorlar ama fışkırma devam ediyor ve dünyanın en büyük çevre felaketi olduğu artık aşağı yukarı kabul edilmiş olmalı ki başkan Barack Obama da bu faciaya yıllarca mücadele edeceğini söyleyip ilk defa e, en kötü çevre felaketi olarak nitelemiş beyaz evdeki makam odasından ulusal seslenişi ilk defa yapıyor bu konuyla Demek ki vaziyetin ciddiyeti de ortaya çıkıyor ama hiçbir şekilde söz konusu değil bunları daha sonra etraflıca ele almayı düşünüyoruz. Belki açık yeşilde de şimdi kısacık geçeceğim ama bütün hesapların belki yani milyonlarca litre fazla akıntı miktarının ve belki de 10 katı 12 katı daha fazla olduğunu da söylememiz lazım. 12 ilk hesapların en az 12 katı akıyor ve hem ekolojiye çevreye doğal hayata hem ekonomik hayata hem de bütün fikriyata da büyük bir vahamet getiriyor ama geçelim bence onu hemen ve bir de şeyi de söyleyelim Huffington Post'ta bir şey çıktı. Denizin altında, yani kıyılara konsantre olmuş durumdalar. Dört eyaletin kıyılarına gelen saldırı. Oysa denizin altında daha da büyük bir facia olduğuna dair haberler gelmeye başladı. Ayrıca kullanılan dispersant denen kimyasalların izin verilmeyen, mesela İngiltere'de kullanılması Nalko'nun daha da toksik hale getirdiği deniz canlılar hayatını da ortaya çıkarıyor bir, şey, e, bilim insanları heyeti aynı zamanda denizin üstü böyle altı böyle bir de hava en üstteki havanın durumuna ilişkinde yeni raporlar geliyor şimdi bilim insanlarından e, buharlaşmış petrolden dolayı daha da büyük bir tehlike havada da varmış korkunç bir e, duruma ilişkin haberler var burada keseceğim ve devam edin. Türkiye'den de aslında vermemiz gereken önemli e, herhalde dünden yansıyan haberlerden birisi e, dün işte salı geleneksel e, parti vaazları günü idi. E, her partinin e, işte başkanları çıkıp e, uzun uza diye grup toplantılarında e, işte durumu değerlendirdi diye geçiyor. E, yani dünün herhalde en... E, Garip değerlendirmelerinden biri iktidar partisi AKP'nin grup toplantısında Erdoğan'ın yaptığı değerlendirmelerdi. Kılıçdaroğlu genellikle emekliler vardı salonda ve emeklilere konuştu. Emeklilere neleri iktidarında CHP iktidarında kazandıracaklarını anlattı. E, açıkçası politik gündemin gerginliği içinde bir konu olmadığı için ve e, çözüm önermekten çok neler yapılacağını vaat ettiği için çok söyleyecek bir şey yok. Pek de yansımadı o yüzden basında benim gördüğüm kadarıyla. Üyelik meselesinden bahsedildi mi? Üye defteri kayıptı. Yok sadece mesela işte e, Erdoğan 10 milyar maaşı var e, başbakan olarak. Bu nasıl maaş falan gibi şeyler söylendi ve ardından hani yetmiyormuş bir de beyefendiye falan diye devam etti. E, mesela ama milletvekili maaşları düşüreceğiz gibi bir şey söylemiyor. Yani oralarda hep bitiyor iş veya işte emekliler milli gelirden pay alamıyor. Alacaklar, nasıl alacaklar, milli gelir ne falan gibi böyle hani e, keyifli vaatler durumu vardı CHP'nin grup toplantısında. E, tam da bu sebeple bence yansımamış basına. Çünkü bir şey yoktu içinde. AKP'nin AKP'de da. bir şey vardı. E, güzel bir şey vardı değil ama bir şey vardı. E, AKP grup toplantısıysa aslında özeti şu galiba, e, anayasa değişikliği için CHP, MHP, BDP, örgüt ve İmralı, PKK ile Abdullah Öcalan'ı da birbirinden ayırıyor artık anladığım kadarıyla Erdoğan, Karşıda AK Parti, bunu bizzat müzakerelerde yaşadık, oy kullanamadılar diyor. Ee, ya tabi bunun ne manaya geldiğini biliyoruz işte PKK ile kimi yan yana getirirsen zaten cins falan filan eyvallah tamam. Ee, Erdoğan BDP'yi hedef alıyor Demirtaş da ona yalancı diyor. Bu böyle karşılıklı Cumhuriyet, bir durum değildi aslında ama e, Erdoğan. Cumhuriyet öyle vermiş yani. Ha öyle mi? Yani çünkü grup toplantılarında olduğu için birbirlerini duymuyorlar. İlk çıkıp Erdoğan konuşuyor ilk grup toplantısını yapan partinin başkanı olarak. E, ve... Gerçekten çok ağır konuştu. Neler söyledi ağır konuştu derken aslında söyleyebilmek mümkün. Mesela şunları söyledi BDP yönelik demokratik bir mücadele verecekseniz bunu demokrasi yöntemleriyle verin. Örgütün desteğiyle bir yere gelmek istiyorsanız bu ülkede bu millet buna fırsat vermez. Terörden nemalanan en az teröristler kadar terörün bu kanlı yüzüne ortaktır. Şunu da söylüyorum onlara destek verenler de ortaktır. Terör örgütü yıllarca kan döktü falan diye devam ediyor. Ve ardından da burada kalmıyor ilk defa açıklıyorum deyip bayağı sansasyonel bir sesleme tonlamayla e, nelerden bahsettiğini söylüyor. Yani DTP'yi hedef gösterip kapattırmasının ardından şimdi BDP'yi de net olarak terör örgütü veya terör örgütü yandaşı olarak hedefe oturtuyor. Yani e, bu Kürtlerle barışmak üzere Kürt kimliği olmayan bir şey bulacak herhalde sonunda iktidar değil mi? Öyle bir şey öyle, düşünüyor. Ya. Yani e, Kürtler olmadan Kürtlerle anlaşmak falan çünkü... PKK değil şimdi ortada bir çatışma olduğunu bu çatışmanın tarafları barışınca mevzunun çözülebileceğini söylüyoruz hayır olmaz peki BDP hiç değil çünkü onlar da belli ki hükümete göre uygun model değiller bu uygun model üretilene kadar herhalde barış marış ay ama bir yandan konuşmasına bakarsanız her şey cillop şukella gidiyor Erdoğan'a göre Türkiye'de Kürtler açısından. Ee, ...ana dillerini konuşuyorlar artık cezaevlerinde gibi... ...garip bir cümle bile kullandı ki... ...ben kıs, kıs güldüm niye cezaevinde olduklarını... ...unutmuş olsa <gülüyor> gerek... ...neyse konuşuyor zaten kendisi konuşsun mu? Yok konuşamıyor. Konuşabiliyor. Ha, konuşabiliyor mu? Buyurun. Teröre göz yuman... ...sessiz kalan, terörden nemalanan... ...terörden siyasi fayda sağlamaya çalışanlar... ...en az teröristler kadar... Terörün bu kanlı yüzüne ortaktırlar, bu cinayetlere ortaktırlar. Sayın Başbakan bugün yaptığı grup toplantısında BDP ile ilgili kapatma davası açılması talimatı vermiştir. Sayın Başbakan yalan atıyor. Ama yok demokratik mücadele değil de insanları farklı yöntemlerle bölücü terör örgütünün Verdiği desteklerle bir yere gelmek istiyorsanız bu ülkede buna fırsat verilmeyecektir. Bu millet buna fırsat vermeyecektir. Topluma karşı hamaset yapıyor. Arkadan da envay çeşit fırıldaklar, envay çeşit tasfiye projeleri geliştiriyor. Bu ülkede barış için bu kadar çaba sarf eden bir partiyi kapattırmak için herkese mesaj veriyorsunuz. Hangi Osmanlı oyununu çevirirseniz çevirin, oyunların hepsi sandıktan geri dönecektir. Evet, tartışma ya dönüşmüş oldu. Aslında ilginç de bir soru cevap gibi, karşılıklı bir konu diyalog gibi oldu ama öyle Dönüşmesi çok normal aslında. Çünkü yani ilk defa açık işte Erdoğan şey falan dedi. Toki'nin bölgede, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı illerde. Yatırım yapmak istediğinde BDP'li belediyelerin bunu durdurmak için elinden geleni yaptığını söyledi ve yapmayın burada yatırım diyorlar. Böyle mantık olur mu? Hem bu çatının altında olacaksın hem de bu ülkede yatırım yapan devletin kurumuna oradaki benim garip gureba vatandaşımı konut sahibi yapmak için yapılmak istenen yatırıma imarda planda biz destek vermeyiz diyeceksin. Buna rağmen biz bunları devam ettireceğiz falan diye devam etti. Ee, evet, öyle. Burada bence artık bunu bırakalım ve biz şeye dönelim şimdi de Türkiye'deki yüzleşmelere, Türkiye'deki yüzleşmelere yürüyüşün 5. günündeyiz kayıpların kayıp yakınlarının yürüyüşü devam ediyor Yalçın Ergün Doğan'la birazcık bugünün yürüyüşünden izlenimler konuşalım günaydın Günaydın Ömer Bey Günaydın Yalçın abi Günaydın abi Evet, bugün 5. gün. Evet, yürüyüşümüz devam ediyor. Nasıl gidiyor? Ee, yine aynı tempoda ağırlıklı olarak yürüyerek ilerliyoruz. Şu anda tam aradığınızda e, tesadüfen bir mola vermiştik yol üstünde bir kafeteryada. E, Göz altında kayıp yakınları da kendi aralarında Bursa programını tartışıyorlardı. E, tam o sırada da size canlı yayına bağlandık. Evet. E, dün biliyorsunuz. İzmit'teydik. Hı hı. Ardından Gemli'ye geçtik. Gemlik'te konakladık. İzmit'te güzel bir etkinlik oldu. Evet. Yalova'ya geçtik. Ondan sonra özür dilerim. Yalova'ya. Yalova'ya. Yalova'ya gemliye geldik. Yalova'da güzel bir etkinlik oldu yine. Yalova'da göz altında kaybedilen Zeki Altın Taş ve Murat Yıldız'ın ...anmaları yapıldı. Bu gözaltında kayıpların... ...aileleri de etkinliğe katıldı. Evet, Murat Yıldız ve... ...Zeki Altunbaş... ...Zeki Altunbaş... ...İzmit evet. Körfezi'nde kaybedilmişlerdi. İzmit Körfezi'nde önce... ...biri askerden gözaltına alınıp... ...sorgulamaya götürülmek... ...ada altında... ...gemiyle götürülürken... ...İzmit Körfezi'nde... Kaybedildikleri ileri sürüldü. Evet. Aileleri yıllardır peşinde oldu işin. Bunların anmaları yapıldı. 29 yıldır ilk kez üzerinden 29 yıl geçtikten sonra Yalova'da ilk kez İzmit Körfezi'nde kaybedilen bu insanlar. İzmit Körfezi'nin gerçekleştirildiğini aileleri de kendileri ifade ettiler. ...ve bu anmanın gerçekleşmesinden ötürü... ...çok memnun olduklarını dile getirdiler. 1981'de ee, olmuş değil mi... Zeki evet, Altunbaş'ın... Evet, evet. ...Murat Yıldız'ınki de 1995 galiba. Evet. Evet. Ee, gözaltında kayıp yakınları... E, ...Yalova'daki karşılayıcılarla birlikte... E, ...denize karanfiller atıp... ...bu gözaltında kaybedilen iki kişiyi... ...andılar. Etkili ve duygulu bir anma oldu... Oradan yine e, yürüyerek yoğun sıcak altında e, Gemlik'e ulaşıldı. Gemlik'te e, Tunceliler Yardımlaşma Derneği ve diğer sivil toplum örgütleri e, siyasi partiler tarafından bir karşılama oldu. Orada da bir basın açıklaması yapıldı. O basın açıklamasının ardından e, yine her yerde olduğu gibi e, karşılayanların misafir ettikleri, e, altında kayıp yakınları ve refakatındaki e, insan hakları savunucuları e, onların karşılayanların evlerinde gayet sıcak e, bir ortamda e, misafir edildiler sabah saatlerinde de Bursa'ya yönelmek üzere e, yola çıktık sabah 8.30 gibi evet e, şu anda e, size sözünü ettiğim gibi bir kafeteryada günün değerlendirmesi ve Bursa'daki karşılama programı göz altında kayıp yakınları tarafından tartışılıyor. Tam o sırada biz yayına bağlandık. Evet. E, sağlık e, açısından bir e, sorun olmadığını ümit ediyoruz. Bu beşinci günün. Evet. Bu yürüyüş boyunca e, ciddi bir sağlık sorunu ile karşılaşmadı yürüyüşçüler. Ama e, sizin de bildiğiniz gibi e, hava sıcaklığının yoğunluğu, e, güneş altında yürüyor olmak e, tabii ki ...herkesin ellerinin, ayaklarının, tabanlarının şişmesine e, ve güneş yanıklarına neden oldu. Yer yer e, güneş yanıklarına karşı çeşitli pomatlar e, sürerek, kremler sürerek e, yollarına devam ediyor yürüyüşçüler. Evet, e, valla... E... Bugün Bursa'da oluyoruz dediğim gibi. E, Bursa'da yine e, her yerleşim biriminde ve kent merkezinde olduğu gibi... E, Çeşitli demokratik kuruluşlar siyasi partiler tarafından karşılanacak. Gözaltında kayıp yakınları. Ee, orada bir basın açıklaması yapılacak. Zaten tam sizin aradığınız, aradığınızda bunun tartışması yapılıyordu. Ee, nasıl bir program uygulanacağıyla ilgili. Ee, onu da yarın size aktaracağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür bir kolay gelsin. Ee, yanımda, e, e, abi Ömer Bey e, yanımda altında kayıp yakını Hüseyin Ocak var. Sizde canlı yayına çıkmıştık bir evet. kere. İzleyicilerimiz hatırlar. Evet. Ee, onun da söyleyeceği bir iki cümle var. Ben size onu aktarmak lütfen istiyorum. Lütfen lütfen teşekkürler. Hoşçakalın. Ee, Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz? İyiyiz biz de. Sağ olun. Buyurun. Şimdi tabii biz özellikle Yalıva an anmamızı şuna adadık. Şunu mesajını vermeye çalıştık. 29 yıl sonra da olsa biz gözaltında kayıplarımızı unutmayacağımızı ve son gözaltında kaybın ortaya çıkarıncaya kadar da bunun peşini bırakmayacağımızı mesajını verdik. Evet. Bizim için özellikle körfez, sapanca üçgeni önemli. Birçok faili meçhul cinayet orada işlendi. Savaş buldanlar gibi ve birçok göz altında kaybedildikten sonra öldürenleri oraya gömdükleri söylendi Hüseyin Toroman, Hatun Gülünay gibi. Daha önce de belirtmiştik. Göz altında alınanların hepsinin tanıkları vardı. Zeki Altınbaş askeri birliğinden alınmıştı, sorgulanmıştı, sorgulama sonucu vapurlan yalova'ya getirilirken vapurdan kaçtı denilerek. Suyu atlayarak karşı denilerek ortadan kaldırıldı. Oysa ki onu daha önceden öldürüp ortadan kaldırmışlardı. Murat Yıldız'ın hikayesine değinmek istiyordum. Çok ilginç. Murat Yıldız'ın annesi Murat Yıldız'ı kendi elleriyle e, polislere teslim etti. Ve yolculuk içinde hızlı gidip gelmesini sağlamak için de yol parasını kendi elleriyle polislere verdi. İzmir'den Gebze'ye e, bir yüzleşme, bir çeşit olayı için e, götürürken Oradan denize atıldı. Atlayıp kaçtı denilerek ortadan kaldırıldı Murat Yıldız. O da 15 sene önceydi değil mi? 1911. Evet 15. 20, 23 Şubat 1995'te. Evet. Yani bu körfez bu anlamda gözaltında kayıplar ve faili meçhul cinayetler için önemliydi. Bunun önemini vurgulamak istedik. Evet bu belleğin... Canlı tutulması kuvvete karşı mücadele de çok büyük bir önem taşıyor. Peki o zaman e, bu noktada e, süremiz de doldu. Çok teşekkür ederiz. Evet, e, muhabibimiz Yalçın Bey'e tekrar veriyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça çok kal, teşekkürler. Bey. Alo. Alo Yalçın Bey, çok teşekkür e, ederiz. E, rica ederim. Son bir not eklemek istiyordum ben. E, yine her zaman olduğu gibi e, yol boyunca e, sivil polisler... E, İzliyorlar yürüyüşçileri. Yeni kent merkezinde daha yoğunlaşacağını umuyoruz. Çünkü diğer kentlerde de aynı şekilde sivil polisler hem filme kamerayla filme alıyorlar hem de yakından takip ediyorlar yürüyüşçilerin peşinden. Evet. Güvendesiniz yani. Evet. Yani böyle bilgiyi de aktarayım. Yani aynı yöntem devam ediyor. Peki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Just trying to hold Lamon Dozier dinlediğimiz trying to hold on to my womanla. Devam etti programımız. Lamon Dozier 1941'de bugün doğmuştu. Besteci ve prodüktör aynı zamanda da Motown grubunun en önemli sima besteci elemanlarından biri. Üçlü bir grubun efsanevi bir besteci grubun üyesi. Onun doğum günü dolayısıyla Trying to Hold On to My Woman çaldık ve şimdi de tekrar Alp bağlanarak Dünya Kupasında neler olup bitiyor diye konuşalım. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Ee, bir şey sormak istiyoruz. Tabi. Bu Vuzela yasaklansın diye bir özellikle bazı gazetelerde ciddi bir kampanya yürütülüyor. Yani, yani Türkiye'de gazetelerde. Türkiye'deki daha da gazetelerde. Yeni şafakta ve dün Özellikle. starda da gördük. Buna ne diyoruz? İzmir'de bir avukat FIFA'ya başvurmuş. Adana'da İnsan... da bir vatandaş başvurmuş. Vah, <gülüyor> tüm hatta barolar toplantısında şey yapsınlar. Yunaskan'ın <gülüyor> ortadan kaldırılması için birehimiyetlere başvursunlar. Evet, futbolunda Öyle. arında yasaklama. Hele olunma. yani <gülüyor> <gülüyor> atıyorum dünya kupasında. Takımı olan hep dünya basına giden ülkelerin basını içinde pazartesi günü konuştuğumuz gibi işte biraz hani kültürel farklılık alışılmamışlık hep hani batı gözüyle bakma durumu söz konusu ama ha, en azından diyeceğim ki takımı orada 8 tane gazetecisi var falan. Türk medyası oraya adam yollamadı. Şimdi bir de işte şikayet ediyor televizyon utanmadan. Evet yani, ee, yani ben televizyonda tek, bu gürültüden hı. rahatsız oluyorum, başvuruyorum diyen bir avukat, hukukçu üstelik bu. Ha, avukat ben hani söyleyebileceğim medya için e, özellikle Türk mü ilk akımı yok diye sponsorlar falan da yok. Davet falan da az. O yüzden çok az sayıda gazeteci var. Yani hem, gaz hem basından hem televizyondan. Herhalde tek tek sorsak şimdi gazete, televizyon kuruluşlarına. Oradaki toplam gazeteci sayısı bayağı düşük çıkar. Evet. Ee, ben Haber Türk'ün spor müdürü Halil Özer'le konuşuyorum. Yani 20 yıl, 25 yıl önce Türkiye'nin olmadığı kupanın yine 8-10 kişilik ekiplerle e, gidiyordu gazeteler oraya. Üniversitesi yerinden vermek için. Sonra işte bu eleman azaltma vesaire falan derken kuşa döndü zaten gazetelerin kadrosu. Şimdi kimse fazla adam göndermiyor. Yani o yüzden televizyon başına izleyip... Bir de şikayet etmek çok şey değil yani. Ee, bir davranış değil doğrusu. Hani statta olsanız diyeceğim orada hakikaten rahatsız oluyorsunuz belki. Ama Zaten... yani bu bir de yani tamamen bir farklı bir kültüre böylesine bir yasakçı ve tolerans göstermeyen bakış da insanı dehşete de düşürebiliyor. Yani. Adamlar keyiflemiyor. Şöyle bir örnek olur. düşünebilir miyiz? Türkiye? 2022 Dünya Kupasını organize ediyor mesela 2022, 2026, 2022'de olamayacak çünkü e, 2026 organize ediyoruz maç, Maçlar maçları izleniyor işte birinci grup maçları falan şeyler diyor ki ezandan çok rahatsız olduk biz maç saatinde e, maç saatinde akşam ezanından çok rahatsız yatsı ezan okunmasın mesela. Değil mi benzer bir şey olabilir mi böyle? Evet başvurularak FIFA'ya mesela ezanın... Avrupa'da lavedini. böyle tartışmalar var aslında mesela hani ezan ee... olmuyor çünkü sonuç olarak çevreyi rahatsız eden, kamu rahatsız eden bir durum diyorlar. Halbuki bunun altında biz ırkçılık ve ayrımcılık yattığını biliyoruz. Bu hiç ses çıkıyor olması ile falan alakalı değil. E buna benzer bir kokuyu fenalde alıyoruz da biz bu Vuvuzella'dan çıkan e, seslerle birlikte. Yani çünkü baktık mesela e, maç davul delinaz zingıldan 5 desibel daha yüksekmiş. Korkunç ses dedikleri şey. E, yani galiba desibelle ilgili değil bu. Veya insani desibelle mi ilgili? <gülüyor> yani dediğim gibi yani özellikle stathlon maç izleyenler için kesinlikle bir yadırgama olmuştur. Yani hani daha önce e, Güney Afrika'da maç izlemeyen birisi. E, Mutlaka hani biz gitsek de öyle olacaktı. Statta o sesi duyunca yıdırgamıştır, rahatsız olmuştur. Doğru ama hani belki bir iki maça gidince alışır. Bir de sanıyorum daha düşük desibellisi de çıkmış bu bu Daha düşük desibelisi çıktı. Şimdi daha da düşük desibelisinin çıkması için de yeni bir şirket e, yeni bir zıngıltı bulduğunu duyurmuş. Ha, yeni plastik bu aparat. Ses ama ses çıkmıyor. Galiba tamam. oraya doğru gidiyor <gülüyor> mevzu. Sadece boru olarak kullanacaklar sonunda. 5 desibelmiş maç davuluyla farkı. Peki nasıl oluyor bu iş? Hmm, anladım. Anladım. Bayağı az düşük bir fark var yani. Öyle görünüyor en azından. Yani gazetelerin Olsun. yazdığı bu. Olsun. Yasaklansın. Yaşama sevince almasın kimse. Bu önemli tabii. <gülüyor> bu önemli. Biz mutsuzsak herkeste mutsuz olmalı. <gülüyor> evet. Bu Peki bir daha... Bu arada birazdan... BBC de maçları bundan sonra Vuvuzella sessiz vereceğini açıkladı. FIFA'dan da ümidi kesince yasaklanmasıyla ilgili. Seyircilere yönelik bu Vuzella filtresi. Ee, e, nasıl olacak tıklıyorum. anlamadım teknolojik olarak ses işinden bir miktar çakan biriyim ama e, Vuzellasız verme ihtimali TRT için de geçerli olur mu? Anladığım kadarıyla bu yabancı düşmanlığı e, ve e, yabancı olan her şeyden düşmanlık e, bizde de pek eksik değil. Hem medyada bol bol konuşuluyor hem de, Biz de açık eden, gö görüntüsüz çok. Görüntüsüz vermeye karar verdik. <gülüyor> Teknik çalışmalarımız sürüyor. Sürüyor. <gülüyor> Sinek filtresi, filtre filtresi çeşitli filtrelerle. Peki, <gülüyor> <bu>. <gülüyor> Sonuç olarak bir de bir iki de futboldan bahsedelim artık Vuvuzela'nın dışında. <gülüyor> Son iki gündür konuşmamıştık. Nasıl gidiyor maçlar değerlendiriyorsun? Kısık yok. <gülüyor> yani ilk gözümüzde çarpan durum bu. 14 takım bugün 4 takım daha görüyor 28 takımı gördük. 14 maç oynandı. Yani İspanya dışında da bütün favorileri izleme şansına sahip olduk. Ben bir Hollanda maçı izleyemedim. Yani Pazartesi günkü gündüz maçlarını izleyemedim. O yüzden Hollanda'nın oyun hakkında çok şey söyleyeyim ama genel tablo kısır bir kupa. 14 maçta 23 gol var. Anlıyorsam e, gol ortalaması 1.5'ün bir biraz üzerinde. Yani Dünya kupaları tarih açısından inanılmaz düşük bir rakam. E, hatta buraya nasıl yani bir 50 yıl önceye giden buraya nasıl geldik ya falan diyebilir. Çünkü 1954 Dünya kupası ilginç sonuçların alındığı bir kupadır. Görs 5,38 o kupada. Ha o çok uç bir örnek. Böyle 7 5 8 3 9 0 gibi sonuçlar var. Ee, ama zaten işte zaman içinde zaten düştü ortalaması ama e, hani şu anda geldiğimiz noktada bir garip. Herkes 0-0'a 1-1'e neredeyse razı oynuyor. Aman gol yemeyelim. Hani işte birkaç takım hariç belki Brezilya, işte Hollanda, Almanya şey şu hani sıfır sıfır cebebi koyalım da bakarız bir de gol atarsak evet. evet tadından yenmez gibi bir durum söz konusu. O yüzden çok şey yani e, birkaç takım hariç takımların çoğu da fizik olarak çok hazır yani o e, yazılanmışlar fizik kondisyon açısından. E, Yorumla emaresi pek göstermiyorlar. En azından o preste savunmadaki e, dikkatli bir eksilme olmuyor. E, o yüzden maçlar kısır bir hale geliyor yani. E, İddali takımların, olay takımların yıldız oyuncuları da belki bu hani ilk maçlarda biraz kendilerini sakınıyorlar. Haklılar, 7 maç var diyorken ilk iki maç biraz idare edelim, son 4 maç duruma e, bakarız düşüncesi olabilir. Yani haklıdırlar. E, bir ay için uzun bir turun, yani dört günde bir maç olacaksınız. Eğer hani işte final, düşünüyorsanız, o bakımdan haklılar. Kısa bir kupa. Favoriler açısından da işte yani Almanya dışında çok etkili bir oyunu oynayan takım yoktu doğrusu. Ee, bir de dünkü Brezilya'yı doğrusu dünkü maç değerlenme çok doğru değildi. Çünkü Kuzey Kore gibi e, inatçı bu kadar 90'da kusura bir pres yapan takım herhalde bulamayız. Yani bunu bırakın dünyada da herhalde. E, 10 saha oyuncusu da yani kaleci bu kadar presa daha akıtılabiliyor. 10 e, saha oyuncusu da e, müthiş bir baskı uyguladılar Brezilya. Yani zaman zaman 2-3-4 oyuncuyla Brezilya oyuncusu da pres yaptılar. Ve bu yüzden ancak 56. dakikadaydı galiba golün dakikası. Brezilya golü 56'da bulabildi. Hatta ilk yarım saat biraz hafife alır gibiydiler. Baktıları işte ciddi. E, ikinci ara daha agresif başladı Brezilya'da. Ama Kuzey Kureyde sonunda bir gol atmayı başardı. Yani 2-1 ee, öyle 4-0'lar, 5-0'lar bekleyenler için e, şaşırtıcı olabilir biraz. Evet. Yani, özellikle hasta takımları ilginç bu turnamada. Yani Güney Kore çok rahat yendi. Japonya kamera maçı benim izleyemediğim maçlardan biri Japonya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Kuzey Kore'de Brezilya'yı kök söktürdü. Yani fildişi sahili ve Portekiz'in içleri de kolay olmayacak. Evet. karşı. Peki Kuzey <gülüyor> Kuzey Kore Güney Kore finali seyretme ihtimalimiz var mı? Ee, bahis şekli jargon ile mi yorumlayayım Yok. <gülüyor> spor yorumcusu <gülüyor> <gülüyor> Bahis jargonuyla eee o 1 verir. Herhalde öyle <gülüyor> evet. e, yorumcu jargonuyla e, hakikaten ilginç olurdu ama hiç ihtimal vermiyorum. <gülüyor> evet. Yani final e, finalde eşleşmelerini. E, ama Güney Kore bence tur geçecek Arjantin'in grubunda. Yani belki Arjantin'den bile puan alabilirler. Ee, yani Nijerya'dan Nijerya'yı da yeniceğini düşünüyorum ben. Ee, Japonya Kamerun galibiyetiyle çok önemli bir avantaj yakaladı. Onların da ikincilik şansı var lan yani Hollanda'yı geçemezler muhtemelen. Ama ikinci olabilirler. Kuzey Kore de yani dünkü oyun o attıkları gol çok ilginç oldu sondaki. 2-1. Yani o golün moraliyle muhtemelen üç asılacaklar Portekiz ve fil dişi maçlarına. Ee, bence onların da ikinci şansı var. Yani o maçlarda böyle rahat, kolay kolay e, yenilmeyecekler o iki maçta da. Ee, yani ikinci maçta olacakları bir beraberlik. Ee, Portekiz karşısında çok şey olacak. Durumu değiştirelim. Zaten evet. yarın da biraz daha konuşma fırsatı bulacağız. Peki Alp yani çok teşekkür ederiz. İyi ee, yayınlar Görüşmek diliyorum. üzere. Evet bu şekilde de Dünya Kupası'nın da konuşmasını yaptık. Ve programımızı da yoğun geçiyor bu sıralarda program. Her türlü konukta. Yani daha doğrusu dünyadaki pek çok olayı da hem Türkiye'deki hem de dünyadaki takip etmeye çalıştığımız için böyle bir birazcık koşturmacalı oluyor. Bu şekilde de sona erdirdik şimdi bu programı da. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. açık gazete.